Allah Azim. Allahum menfa'na bil Azim, rabbil alamin. hayy bil hayy ankum illa azim. Şerif gecelerinden bir mübarek gecede Bizleri Rabbimiz burada cem'iledi. Allah'ımza hamdü senalar olsun. Allah'ım lütuflarını esirgemesin. Nimetlerini, fazlı keremlerini bizlere bahşeylesin. Amin. Bu gecemizde bizleri affeylesin, muğfiret eylesin. Amin. İnşallah sözün başından konuşuyoruz ki, sonra biraz yorgunluk olduğu zaman insanlar ilanları, lafları duymuyorlar, anlamıyorlar. Biz Allah nasip ederse bir gün sonra umreye niyet ettik inşallah. Bu vesileler sizlere maddi manevi haklarımız varsa bizden helal olsun. Sizlerden de maddi manevi dünyevi ukravi cümle haklarınızı helal ediniz. Allah Teala hepimizden razı olsun. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam gönderiyor musunuz? Allah Teala bizlere tebliğ etmeyi nasip eylesin. Amin. Çağ Muazzama'da Ravda-i Mutahhara'da Müstecap dualara muvaffak eylesin. Amin. Kabulün eserini dönmeden göstersin Allah Teala. Amin. Amin. Hepiniz hakkında edeceğiz. Merak etmeyin. Bizim cemaatimiz Allah'ın katında bellidir. Sohbete gelen bellidir. Bizi dinleyen bellidir. Bizi Allah için seveni Allah biliyor. Biz bizim şeyimiz yok efendim. Kaydımız, kuydumuz yok. Kaydımız Mevla katındadır. Mevla kayıtları biliyor. Bizim sohbetimizi dinleyenler, bizi Allah için sevenler, bizi Allah için gelenler. Dediğimiz zaman Mevla bunun kimin burada kayıtlı olduğunu bilir mi, bilmez mi? Dünyanın neresinde bizi dinleyen var, ben tanımam ki. Ben nerede tanıyorum bu kadar adamı? Mevla bilir. Onların hepsi bu dualara dafildir. rahman. Ondan sonra dönüşte inşallah Mi'raç gecesinde ee, Ahmet Yesevi Derneği'nden nasipse inşallah sohbet olacak. O da yani 15 Mayıs işte Miraç Gecesi Cuma Cumartesi'ye bağlayan gece denk geliyor, 27. gece. Çok büyük gecedir. Faziletini dergiden de, recep Şerif Risalesi'nden de okuyabilirsiniz. Okuyun mutlaka. Burada dinlediğinizden kafada kalmaz. Yani çünkü tarifler var, namazlar var, zikirler var. Onları biz teşvik için konuşuyoruz. Bir saatte, bir buçuk saatte ne kadar anlatabilirim? Ee, siz kitaba mutlaka Recep Şerif Risalesi'nden ders yapın ve efendim, dergiden de onu takip edin. Ama o gece mutlaka sohbeti dinlersiniz inşallah. Miraç gecesinde. Yani çok geç başlamayız. Akşam namazını müteakiben, yatsıdan sonra değil, Akşama hemen müteakiben Dernekte sohbet başlar. Radyodan, televizyondan verilir canlı inşallah. Miraç sohbetini kaçırmazsınız. Çok büyük gecedir, günü de çok büyüktür. Bir rivat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet bahşedildiği gündür. 27. gün. Bundan dolayı çok önem arz ediyor. Özel ibadetleri var. O gece dinlersiniz inşallah. Ondan sonra Beraat gecemiz var, Şaban Şerif ayıyla alakalı olmak üzere. Tabi biz buraya ayda bir geldiğimiz için konular sıkışıyor, vakit zaten az. Siz yine haftalık sohbeti dinleyin, yani Miraç'tan sonraki. Çünkü Şaban Şerif'le ilgili dersler yapılıyor. O arada birkaç bir faziletli amel duyarsınız. Amel edersiniz, kazanırsınız inşallah. Siz de kazanırsınız, ben de kazanırım inşallah. Bizim bu amellere itikadımız var. Bu salih ameller, bu zikirler bizi yarın ahirette kurtaracak Allah'ın fazl-u keremiyle. Hepimizi ancak Allah'ın fazl keremi kurtaracak ama fazl-u kerem de kime nasip olacak? Zikredenlere nasip olacak. Oruç tutanlara, namaz kılanlara nasip olacak. Okuduğu Âti Kerim'e de ne buyurdu? İman etmişler ama kuru kuruya iman değil. Ellezina <gülüyor> amenu okullar ki iman ettiler amelu salihati sade imanla kalmadılar temeli açıp bırakmadılar salih ameller eklediler üzerine bünyeli İslam alehiks İslam 5 temel üzerine bina edildi kelime şahadette bu iş bitmez namazın ikamesi var oruç var zekat var hac var salih ameller işlediler nafile ameller ve men tatava hayran bir adama bir şey farz olmasa da Bugün oruç tuttunuz ve 13. gün orucu. Yarın oruç tutuyorsunuz. Eyyam biz 14. gün orucu. Ondan sonra en mühimi pazartesi, bu önümüzdeki pazartesi 15. gün cebin yarı günü en faziletli. Onu kısaca söyleyeceğim. Geçen sohbette uzun uzun anlattım. Geçen perşembe. 15. gün orucu. Ne kadar önemli? Farz mı? Değil. Vacip mi? Değil. Sünnet mi? Kuvvetli sünnet. 13, 14, 15 orucu. Mevla buyuruyor ki bir adamın gönlünden koparak nafile bir hayırla bana manen takarrub ederse, yaklaşmaya çalışılsa fe innellahi şakirun alim. Şüphesiz Allah şakir. Allah'ın diğerleri celalü ismi deneymiş şakir. Ne demek şükreden? Ne demek şükrediyor Allah? Sen Allah'a şükrediyorsun. Allah da diyor ki ben de sana teşekkür ederim diyor. Allah nasıl teşekkür eder adama? Cehennemden azat eder cennete namzede der, firdevs aleye varis eder, ederdi eder. Allah mi, senin beni gibi teşekkür ederimle kalır mı? He? Bir kuru kuruya teşekkür eder. Adam bize o kadar iyilik yapıyor, biz ona bir teşekkür ederimle işi savıştırmaya çalışıyoruz. Tabii vefalı insanlar, keremli insanlar sadece teşekkür ederimle geçiştirmiyorlar tabii. Ayrı dava da. Ama genelde insanlar teşekkür ederim bile demiyor ya. Ölen an köreden var, teşekkür bile etmiyor. Mellem eşkürin. Na selam eşkürillah. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Çünkü fiinetinde nankörlük olur. Demek ki Mevla teşekkür ederim diyor. Ne yapanlara? Nafile namaz kılanlara, nafile oruç tutanlara. Ayet bu. Nafilelerin çok fazileti var. Etim bu. Nevafilekum. Nafilelerinizi tam yapın. Bak ben size diyorum 15. gece namazı, 15. gün namazı, Receb'in işte 3 başında, ortasında, sonda 10 10 30 günlük namazı sayıyorum, sayıyorum, sayıyorum. Bunlara itiraz edenler var. Onların delilleri çürüktür. Davaları mesnetsizdir, dayanaksızdır. Birkaç husus izah edeceğim size o hususta da. Evet. Biz İmam Gazali'ye bakarız, Abdülkadir Geylani'ye bakarız. Değil mi? İsmail Hakkı Bursevi'ye bakarız. Bizim ulemamız var, evliyamız var. Kitaplarında kaynaklar var, beyan etmişler. E tetavvû bu, tetavuğu, gönlünden koparak nafile hayr yapan, ben ona şükrederim Allah buyuruyor. Teşekkür ederim yani, Allah'ın şükrü demek mükafat verir, cennet verir, cemalini gösterir, rızasını helal eder. Alîm'ün kimin ne amel ettiğini hakkıyla bilirim. Ya şimdi camide de kılmıyoruz, gece kalktık, teheccüde kimse de beni görmüyor şimdi. En makbulü odur, kimsenin görmediği yerde, kimsenin uyanık olmadığı saatte. Ama milletle beraber olursa bir heves geliyor, bir de birbirine göstermek, birbirine görünmek falan kolay oluyor. Tek başına kılarken gece zor oluyor. Niye zor oluyor? İşte kimse görmediğinde. Allah Allah! E Mevla görüyor. E şimdi Mevla'nın gördüğünü bilen adam böyle düşünür mü ya? Bir insan bütün her şeyini kaybetsediyor. Eğer Allah'a ulaşmış bir adam olsa, Vasıl olsa, arif olsa, veli olsa, Mevlasını bilen bir kul olsa, e, anam gitti, babam gitti, oğlum gitti, her şeyim gitti. Rabbim var mı? Var. Baki mi? Baki. Beni görüyor mu? Görüyor. Ben Allah'la Hüsiyet kur, kurduysam, daha başkası gitti diye yalnızlık hisseder miyim? Yalnız değilim ki. Bu tasavvufun ince işleridir. As esasında bu İslam'ın e, en mühim meselesi. İhsan, Enta abidallah kendine Allah ibadet ederken sanki onu görüyormuşsun gibi ibadet yapacaksın. Feillem gün tera, feinio Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor bileceksin, bileceksin değil, fark edeceksin, hissedeceksin. Gece kimse beni görmüyor, bu ne mantıktır ya? Sen eğer milletin gördüğü yerde uzun kılıyorsan, yalnız kıldığın yerde kısa kılıyorsan, milletin gördüğü yerde tadil erkanı rahat ediyorsan, Millet görmediği yerde patküt kılıyorsan fetilge istihanetün, tun İstihane bihel Abdurabbehu ve Celle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem O zaman sen Yüce Mevla'yı hafife almış oldun Allah'a Celle Celaluhu hakaret etmiş oldun Ben senin görmene itibar etmiyorum demiş oldun Birisi seyretseydi beni uzun kılacaktım Yavaş kılacaktım Kimse gören yok beni ''Sen görüyorsun ama senin görmenin değeri yok benim nazarımda'' demiş oluyorsun. Haşa ve kella bu nereye gidiyor? Ağzından desen kafir olursun. Ağzından desen Stalin gibi kafir olursun. Ama kalbin bu fikirde, aklın bu şuurda, hareketlerin bunu gösteriyor kardeş. Allah cümlemizi konuştuğumuzda amel etmemekten muhafaza eylesin. Allah dilimize, aleyhimize delil yapmasın Allah Teala. Ya konuşuyorum ben de burada. Bol keseden konuşmak kolay. Yani hesap var ahirette. Onun için sizin dualarınıza sığınıyorum Allah'ın izniyle. Dua buyurun bana da. Allah laflarımı aleyhime hüccet etmesin Allah Teala. Çünkü konuşursun, konuşursun, yapmazsın. Rezil olursun ahirette kardeşim. Biz de burada konuşmak kolay iş değil. Sana bir şey söylüyorum ben daha beter yükün altına giriyorum. Yapmamız gereken işler bunlar. Allah riyadan muhafaza eylesin. Amin. Onun için imanla kalmayacaklar. Âmilu salihati salâmeler isteyecekler. Bu balam müjdeler olsun onlara. Ve husnü Ne güzel akıbetler bekliyor onları. Bak şimdi mübarek Recep ayında kaç kişi öldü ölüyor. Hep ahirete yolculama devam ediyoruz. Bizim de e, ölümümüz yaklaşıyor. Gidare ayına girer miyiz belli değil. Kavuşur muyuz belli değil. Onun için alalım, tutalım, yükümüzü götürelim. Ahirete zengin çıkalım inşallah. Müflit çıkmaktan Rabbim muhafaza eylesin. Recep Şerif'in gecelerinden mübarek bir gece değil. Bu cemaate gelmek ihya sayılır mı? En büyük ihya, gecenin ihyası, huzuru meclis-i ilmin bir ilim meclisinde bulunmak. Hatta hadis-i şerifin biri vaat ediyor: "Um ile bi O ilim meclisinde dinledikleriyle amel etse de etmese de. Hani belki bazı dedi ki 20 rekat şöyle bir gecenin namazı var. Sen onu kılmasan bile burada geldin, ayet-hadis dinliyorsun ya. Amel edemese bile ilim aldığı için ama tabii bunu farz namazlar hakkında konuşmuyoruz. Farz vacipler, borç. Farz namaz, vitir namaz bunlar borç. Onu konuşmuyoruz. Ama nafile şeyler söylüyorum. Şu kadar zikir yap, işte şunu yüz kere söyle. Belki yapamıyorsun. Dinleyenlerin hepsi benim dediğim yapamıyor ki. Ama ilim meclisinde bulunmak bile amel edilse de edilmese, edilse kat kat eftal. Ama edilmese bile <gülüyor> bin rekat nafile namazdan üstündür. Şimdi bu gecede bin rekat kim yetiştirebilir? Gece yetmez. Ve hudur-i elfi cenazetin Bin cenaze namazı kılmaktan üstün bir cenaze kılan Uhud o kadar sevap alıyor. Bir cenaze, Bukhari hadisinde geçer. E bin cenazeden üstün ve iâdet-i elbî bin hastayı ziyaretten üstün, yani bir hastayı ziyaret eden Mevla'yı ziyaret etmiş olur. E hepsinden üstündür bir ilim meclisinde bulunmak. Şimdi siz Recep ayında mısınız? Evet. Gecesinde misiniz? Evet. İlim meclisinde misiniz? Evet, öyle ya, burada film mi çeviriyoruz? Tiyatroya gelmedik herhalde, piyes yapan yok burada. Ha o zaman Hüseyin radıyallahu teala rivâdi, hadis-i şerifte Resulullah buyurdu, sallallahu teâlâ ale aleyhi ve sellem Ve nehyâ leyleten min râcebe ve Recep'ten bir geceyi bir adam ihya etse, şimdi siz bu geceyi ihya diyorsunuz. akşamı cemaatle kıldık, yatsıyı da kılacağız, gece ihya. Sabah da cemaatle kılarız inşallah, Gününde de oruç tutarsa, yarın oruç tutar mısınız? İnşallah tutarsınız, Aynı on dördüdür. Ey biz, on bin sene, yüz bin sene ibadet cevabı var. Yarınki gün orucuna, yarın, 100 bin sene ibadet cevabı var. Neden 14. gün olduğu için? Bir rivayette yüz bine kadar çıkıyor. Öyle hatırlıyorum. Ya... Pazartesinin orucu 300 bin sene. Allah Allah. 300 sene yaşasan ibadet çıkartsan, halis Pazartesi bu önümüzdeki 15'i. Allah'ın en sevdiği gün Recibe'nin 15'siydi. Ya bir geceyi hiatsa, bir günde oruç tutsa, Ataime min simari cennet ve kesau min kudri cenneti ve sqaau min arriqil maqtum, cennet meyvelerinden Allah yedirecek, cennet yeşil elbiselerinden sündüs ipeklerinden giydirecek. Cennetteki damgalı şaraplardan içirecek. Cennet şarabı var değil mi? Sarhoş eder mi? Baş ağrıtır mı? La yusadda'u anha ve la suresinde ne diyor? Cennette bir şarap var. İçenlerin baş ağrımaz ondan, sarhoş da olmazlar. Dünyadaki şarap demek, içenler sonra başları ağrıyormuş. Öyle anlaşılıyor. Tabii ben hiç içmediğimden ayılırken başımın ağrıdığı yok. Ama içenler bilir. Eskiden içenler falan. Ayılırken baş ağrısı yapıyor. Tamam mı? Demek ki bu ayetten anlıyorum onu. Başları ağrıtmaz diyor. Akılları baştan almaz diyor. İşte cennette ne var? Damgalı, mühürlü şarap var. Cennet şarabı. Ondan da içirecek. Recep'in bir gecesinde ibadetle hiade. Hadi bir geceyi yırttınız inşallah. Yok da rekaibi de kurtardınız. Miraç da var. Siz Recep'te 3-5 gece toparlarsınız herhalde benim anladığım. Sermayeyi düzersiniz nevaleye. Biri tutmasa biri tutar. Biri tutmasa biri tutar. Çift dikiş, 3 dikiş zarar etmez. Belki birini deldirdin torbayı gidene kadar eve. Biraz saklı kalsın. Mahfuz kalsın. Fazla olsun. Zarar etmez inşallah. İlla menfaalet elazen ama ben şimdi kimseyi e, ümitlendiririm ama hadiste beyan edileni de gizleyemem. Üç şey yapan bu müjdeden mahrumdur. İnşallah üç şey bizde yok. Men katlenefsen bir adamı öldüren. Öldürmedik, he? Bir cinayetimiz yok. Millette cinayeti var diye adam hava atıyor. Beş leşim var. Üç leşim var falan. Lan ne e namusuz adamsın. Sen katillikle iftihar mı ediyorsun? Bizim Karadeniz'de öyle köyler var. Taşlarına yazıyorlar. Vurdu vuruldu. Bir vurdu vuruldu. iki vurdu vuruldu. Üç vurdu vuruldu. Adam değil idi. Ecelinden öldü yazmış. <gülüyor> Çatlak. Çok mevcut olur bizim şeylere, Karadeniz tarafında çatlak. Ben de oralı olduğum için rahat atıyorum yani. Demesinler bana ki bizeni niye hakaret ediyorsun? Kendime de hakaret ediyorum o zaman. Arkadaş, Adam öldürmekle iftihar edilir mi ya? Te havle velâ kuvvete illa. Çok katil milletler var oralarda yani. Özel, isim vermeyelim bazı bölgeler özellikle anılır bu adam öldürme meselesinde. Şeyden sebep, bedava işler, fuzuli işler yere ya. Tavuk bizim bahçeye niye girdi diye adamı öldürürler bunlar. Ya, öyle ucuz işler var. Sadece bizim memlekette değil canım, doğuda da var. Doğuda da neler oluyor? Bir bakıyorsun, elli kişiyi taramıştılar. Ne oldu? Şöyle oldu, o benim hayvana kış dedi. Hayvana kış dedi diye birbirine giriyorlar yani. Bu millet bir alem. Adam öldüren mahrumdur. Ama ben şimdi, Tevbe ettim, pişman oldum, bir daha yapmamak için karar verdim, hapis yattım, çıktım, neyse falan. Tevbe kapısı açıktır. Ben kimseye de tevbe kapısını kapatamam. Allah'ın Celle Celaluhu rahmeti vasiasını geniş rahmetinde ne yapamam? Tazyik edemem, o sahayı da daraltamam. Ona da hakkım yok. Adamına göre Mevla muamel eder, öyle mi? Birisi geldi i̇bn Abbas Hazretlerine radıyallahu teâlâ ne sordu ona? ''Katilin tevbesi var mı?'' dedi, dedi. Baktı İbn-i ''Yoktur'' dedi. Başka birisi geldi, ''Katilin tevbesi var mıdır Efendi Hazretleri?'' dedi, ''Vardır evladım'' dedi. Yandakiler dediler, ''Efendim'' ikisi de aynı soruyu sordu. Çok farklı bir cevap verdiniz. ''Evladım'' dedi, ''Kim tevbe etse pişman olsa kabul eder Mevla ama...'' Bu birinci gelen dedi baktım kızgın sinirli birini öldürmeye gidecek. Öldürsem de sonra tevbe etsem nasıl olur diye sorduğunu anladım. Onu caydırmak için yoktur dedim. Bu öbürüne baktım öldürmüş herhalde birisini. Boynu bükük geldi. Bu artık iftaha kesilmiş. Canı çıkmış. Ebedi cehennemliyim zannediyor. E şimdi onu da hepten gavur oldun dememek için tevbe kapısı açıktır dedim. Ne diyeyim evladım dedi. Onun için müftülük zor iş. Müftülük zor iş. Öyle bilmem ne müftülüğü yazaraktan, tabelaya da asaraktan müftülük olmuyor. Ya yani adamın biri gelir böyle soru sorar, kime ne cevap vereceğini iyi bileceğin. Herkese de aynı cevap verilmez. Ondan sonra kafası bozulur, seni de öldürür. 100 taneyi öldürdü ya o hadiste imamesiyle yüz etsin dedi, sen af diyen hocayı eski ümmette biri anlatıyordum sen. Ona göre. Müftülüğü doğru yapacak Çok sıkıştın baktın, başka bir müftüye havale edeceğiz En azından canını kurtarız. Kafayı çalıştır, her şey direkt söylenir mi? Benim gibi ortadan konuş. teketek tek zor bu işler. Benim fetvalar kolay. Canlı yayından El Fatiha çıkıyorum, gidiyorum. Ama adama gelip de yüzüne konuştuğu zaman sıkıntı var. Deşiyor, deşiyor, deşiyor. Bin tane mesele çıkarıyor adam senden. Evet, bir adam öldüren bu müjdeden müstesna اَوْسَمَعَا مُسْتَغِيْثَنْ اَسْتَغِيْثُ بِاللّٰهِ بِلَيْلِينَ اَوْنِهَارٍ يَا غَوْسَنْ بِاللّٰهِ فَلَمْ يُغِثُهُ Bu da bir acayip bir şey. Hadi adam öldürmedik elhamdülillah da Gece veya gündüz bir saatinde bir adamı duyarsan ki Allah için yardım et, imdat bağırıyorsa sen de ona yardım etmediysen o da recebi Şaban'ı hep ibadetle geçirse ona müjde yok. İmdat diye bağırıyor. Allah için bana yardım et. Geldi bir dilenci. Allah için dedi. Varsa ver. Çok varsa çok ver. Az varsa az ver. Hiç yoksa cebini çıkart göster. Bazıları böyle cebini ters çıkarıyor ya pantolonda. Ama bak tam takır kuru bakır. Tamam da gizleyip de böyle yaparsan yalancı olursun. Hakikaten yoksa ne yapacağım? Ben de senden beterim dersin. Varsa da bir şey ver, az ver, kuruş ver. Ne yapalım şimdi? Allah için diyeni boş çevirme. Ama buradaki esas mesele, tabi dilencilere de vermek önemlidir. Ama esas mesele, adam düştü denize veya dereye veya şuraya veya buraya, bağırıyor Allah için imdat. Veya komşu, kocası dövüyor katını, baspat bas bağırıyor kurtarın beni. Veya yangın üst katta, sen alttasın. ''Sen kaçıyorsun, oradan beni kurtar.'' diyor, falan falan Bu gibi, Allah böyle işleri başımıza getirmesin. Amin. İmtihan zordur. Ama Allah için imda diye, yardım diye bağıran varsa, ona yardım etmeyeni Mevla kabul etmiyor. Yardım etmek lazım. Ama, sen yüzme biliyor musun? Yok. E adam derede boğuluyor. E sen yüzme bilmezken ona yardım etmeye gidilir mi? Gidilmez. Neden? E sen yüzme bilmiyorsun. Yani burada Mevla senin bilip bilmediğini bilmez mi? Ona göre muamele eder. Anladın? Yani gücün varsa demektir. Elinden geliyorsa demektir. Ömür türlü velayetül tehlike. Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. O ayeti de düşünmek lazım. Demek ki gücün olduğu halde yardım etmezsen Allah kabul etmez. Evşek hali hu fele müferican bir Müslüman kardeşi bir derdini anlattı, şikayetlendi. Şöyle olsa, böyle olmasa, şuna bir şey desen, o seni sever. Veyahut benim ondan bir alacağım var. Sen araya girsen veya neyse. O da elinden geldiği halde bir müslümana yardım edip onun belasını kaldırmazsa, sıkıntısını açmaya çalışmazsa o da kabul olmaz. Yani ben mümkün mertebe huyum icabı, ahlakım da öyledir, İnsanlar benden bir şey istedikleri zaman elimden geliyorsa yapmak için gayret ederim. Onu ararım, bunu ararım, işte kendimdense kendim bir iş görmeye çalışırım yani. Ya böyle olmak lazım. Ama elimizden gelmeyen çok şeyler vardır. Ama en azından bir dua ile olsun, imtihat etmek lazım, yardım etmek lazım. Ha bu kadar adam benden dua ister, beni de bir şey zannederler. E, efendim, kağıt yazarlar, dolu dosya yazarlar. Ümre'ye hacca gönderilecek, bana şunu dua et, bunu dua et. Şimdi bir ha anne neydi anne şey gitti? Ercan Efendi nereye gitti? Bir hacanne var dedi. Ta Molla dayı zamanından, hep bana dua dermiş. Şimdi rahatsız olmuş, ben de şimdi ondan dua ediyorum dedi, dedi. Bu kadar senedir o bana dua dermiş, ben tabii hatırlamıyorum ama. İnegöl'de mi dedi, nerede dedi? Bir, bir hacı dedi. Ya Rabbi sen şifa efsane eyle, derdine deva ikram eyle, sıkıntısını ferahat ebdiyle Amin Allahum salli ala seynem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Mevla biliyor kimin istediğini. Ha şimdi bir dua ile olsa yetişmeye çalışırım. Ederim ederim deyip de boş geçmek olmaz. Emine annemiz. Evet, yine yine gölden Emine annemiz. Allah Teala ulaştırsın bu duaları fazlü keremiyle Allah'ım. Feraha çıkarsın Allah. Im. Amin. E tabi hakları var. 40 senede bize dua eden insanlar var ya. E biz onları unutmamamız lazım. Genelde ediyorum, özelde işte böyle bir arzu hal gelirse ama sen al kağıtları, ondan sonra etme dua. Olmadı ki adam senden bir de, şey istiyor, Allah'a Efendim Celle Celaluhu müracaat etmeni istiyor onun için. Ya burada hak var. Yani herkes gücüne göre mesuldür. Kendi durumunu kendin ayarlayacaksın. Yardım etmeye ne türlü muktedirisen, elinden ne şekil geliyorsa o şekilde Müslümanın imdadına yetişmek lazım. Allah Teala fi'un el abd ma dam el abd fi'un akih. Kul kardeşinin yardımında oldukça Allah Teala o kulunun yardımındadır. Celle şanihu celle celal. Bunu da böyle şiar edinmek lazım. Evet. Recep Şerif'in amelleri çok. Faziletli amelleri çok. Şimdi ben size biraz bazı faziletli amellerinden zikredeceğim. Bir toptan hesap yapacağım ama en mühimi yani önümüzdeki geceler itibariyle Haberiniz olsun, yani Miraç Gecesi'ni zaten agahsınız Allah'ın izniyle Miraç Gecesi'ni kandil lambalar yandığı için mevlut okunduğu için kandil simidi de çıktığı için oradan anlıyorsunuz ama bir de telefonlara ezan saati indirmişsiniz onlar da size üç gün sonra Miraç Gecesi falan diyor, o da iyi bir şey ha var mı sizin telefonda? he? ha yani öyle Bedava bulduysanız devam edin yani. Öyle 5 lira falan kesmiyorsa devam yani. Para da kesiyorsa, para ne paralı da param varsa 10 lira kessin. Beni alakadar eden bir şey yok ama siz biraz beleşçisiniz, onu biliyorum da onun için. Böyle biraz 15 liraysa aman ya biracı biliyorum ben zaten. Bizim caminin kandili yanıyor zaten. Dersin, atlatırsın, gidersin. Yani onun önemi var çünkü önceden uyarıyor o saatli takvimler. Onlar birkaç çeşidi var yani. İşinize gelene bakın, ondan sonra, ama onun altında, üstünde bir şeyler çıkıyor, onlara bakmayın ha! Oradan bir de bakıyorsun, spor testisine üye yapıyor seni bilmem, bir de baktın karılar e, bacak atıyor, ondan sonra, ulan ezan için girdik, ne işi var bu sporun burada ya! Ya Rabbi, bu internet işi var ya, adamı yoldan çıkarıyor. ya! He? Estağfurullah diyeceksin, hiç bakmayacaksın değil mi? Ama sen bakarken estağfurullah çekiyorsun. Ben biraz fark ediyorum yani. Hem bakıyor bakıyom estağfurullah ya. Ezan şeyinin içine ne çıktı, reklama bak. Lan ne bakıyorsun da estağfurullah çekiyorsun, mübarek O Ocağın batacak ya. La havle ve la Tam sabah namazını kılıyor, güneşe ne kadar var bakıyor. İşrağı bekliyorsun, bir de karı çıkmış oradan. Lan ben işrağı bekliyorum ha burada, dünya kelabı bile konuşmuyorum. Ha bu karının ne işi var burada? Sakat işlerde var mı takvim müşterinde? Ben sizi uyarayım yani. He? Siz yine bizim dergiyi takip edin. Orada yazıyor hangi gece hangi gün. Bir de bizim sohbetleri takip edin. Ben size takvim gibi söylüyorum. Değil mi? Ha, Miraç Gecesi 15'ini, 16'sına Mayıs'ın bağlayan gece. Değil mi? Yani 27. Gece Recep Şerif'in ondan fazla çok. Ama onu ben e, o gece anlatacağım inşallah. Siz de kitaplardan önceden hazırınızı yaparsınız. Ama özellikle biz ne yapalım şimdi? Evet. Ortası hakkında konuşalım. Ortası ne zaman? Yarın gece, yarı gecesi. Yarın gece, yarı gecesi. Ee, öbür günü, pazartesi, yarı günü. Gece önce gelir, günü sonra gelir. Şimdi... Onu da baştan ilan edelim derken, geçtik oradan oraya Bizim önümüzdeki sohbet ne zaman inşallah burada? He? Ferahat gecesi inşallah Ferahatlerimizi almaya gelelim inşallah Ferahat gecesi ne zaman? 1 Haziran Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece Siz şimdi gelmezsiniz Niye gelmezsiniz? Cumartesi değildi Ya Cübbel Hoca cumartesi görüyor, pazartesi niye gelsin ki? Dersiniz, nane yersiniz. Mübarek adam, beraat gecesi hangi gece olursa olsun geleceğiz dedik de Beraat gecesi ne demek? Şaban-ı Şerif'in 14'ünü 15'ine bağlayan gece. Bu takvimle miladi hesap 1 Haziran'ı 2 Haziran'a bağlayan pazartesi'yi salıya bağlayan gecesi sohbet var inşallah. Bu senenin son sohbeti yani, bu mevsimin son sohbeti. Ondan sonra üç ay tatil vereceğiz inşallah. Anladınız mı? Hal böyle olunca üç aylık gibi gelin yani. Üç aylık gibi kazasını da içine koyun. Hanım kardeşler gelmesin. Hanım kardeşler sokakta kalır, mübarek Berat gecesi evlerinden dinlesinler. Radyo veriyor, evlerinden dinlesinler. Sonra da ibadetleriyle meşgul olsunlar. Çünkü erkekler de sığmıyor, sokaklara taşıyor, kadın erkek kapılarda birbirine karışıyor. Bu da bize uyumuyor. Bundan dolayıdır ki, hanım kardeşlerimiz önümüzdeki ay için söylüyoruz. 1 Haziran'da hanım kardeşler evlerinde dinlesinler. Bu ilanı gelmek üzere hazırlanan, bu gece bunu duymamış olan hangi bir Müslüman kadına duyurursalar, Allah onlardan razı olsun. Çünkü neden? Haberi olmaz, gelir kapıda kalır. Duyuran işte onun önceden efendim bu kadar zahmet etmemesine sebep olur, sevap alır. Kim çevresinde gelmeye hazırlanan olsa onlara duyuranlar sevap alır. Çünkü insanlara duyurmak, ilanları duyurmak sevaptır. Yoksa gelecek nereden? Bazı Kütahya'dan kalkıyor, geliyor ya. Eskişehir'den geliyor, kalacak kapıda ne yapacağız? İçeri alamayız, erkekler oraya da dolar. Onun için biraz İran'da sade erkekler gelsin inşallah. Erkekler de ona göre gelsin. O tarafta onlar açılacak inşallah. Ve Berat Gecesi Allah'ımızın hayırlı kaza ve kaderleri için dua edeceğiz inşallah. Hepimiz hakkında bir senelik kaderler yazılacak. Rabbimiz lütfu kerem buyuracak inşallah. Şimdi Şaban'ın 15'i Berat. Receb'in 15'i yani yarınki gece. Bak Receb'in 15'i demeyeyim. Şaban'ın 15'i demeyeyim. Ramazan-ı Şerif'in 15'i demeyeyim. Bu 15. geceler ayın yarı geceleridir. Yarı geceler çok önemli gecelerdir. Her, bu özellikle haram aylarda ve mübarek aylarda. Yarınki gece için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediliyor. Yani hadis-i şeriflerde rivayet ediliyor. Adem aleyhissalatü Mevla'ya soruyor. Ya Rabbi, senin en sevdiğin zaman ne zamandır? Mevla Teala cevap buyuruyor. Ehabbu leyyâmi leyyye. En nisfu min racabe. Ey Adem Günler içinde en sevdiğim Recebin yarısıdır Yani burada geceler de buna Dahil çünkü günle gece İslam'da Bir Günü eftal olursa gecesi de Cuma günü faziletli Gecesi de fazilet, Beraat gecesi faziletli Günü de faziletli değil mi Kimi gün eftal olur gece ondan fazilet alır Mesela ne gibi Arafe günü gibi Arafa günü nedir? Günlerin efendisidir, eftaldir. Peki oradan gecesi de ne oldu? Arafa gecesi Zülitçe'nin 8'i 9'a bağlayan gecesi gecesi de ne oldu? Gününden fazilet aldı. Cuma'nın günü eftaldir. Gecesi de ne yaptı? Cuma'nın gecesi Perşembe-i Cuma'ya bağlayan. O da gününden ne aldı? Fazilet aldı. Aşura, Muharrem'in onudur. Aşura'nın günü eftaldir. Ama gecesi ondan ne aldı? Fazilet aldı. Bazı da gece eftaldir, günü ondan alır. Kadir gecesi, gecelerin padişahıdır. Ama ertesi günü de nedir? Kadir günü 27. gün Ramazan'da gecesinden fazilet almıştır. O da onun kadar efdal. Beraatın gecesi eftaldir. Şaban'ın 14'ü, 15'e bağlayan gecesi. Ama beraatın günü de ne diyor? Azat ve beraat vermek devam ediyor. Hadis-i Şerif'te ne buyuruyor? Kelb kabilesinin bazı rivadette koyunlarıdır esas meşhur. Ama bir dedi maza beni kelp. Kelp kabilesinin keçilerinin, tüylerinin adedince azatlı var diyor. Keçilerini de katıyor. O hadis-i şerif ne hakkındadır? Beraat gününün güneşi batana kadar beraat vermek ve cehennemden azat etmek devam ediyor diyor. Yani gecesinin fazileti gününe yansıyor. 15. günün sonuna kadar müjde devam ediyor beraatta. Burada da Recep'in 15'inin günü eftaldir. Günlerde en sevdiğim Recep'in yarı günüdür diyor. Günleri söylüyor. Ama gecesi buradan fazilet alır mı? Aynen alır. Aynen alır. 13'ün buyuruyor en faziletli gündür. Fe men tacarrabe ileyfi bi savam ve o gün oruç tutarsa yani önümüzdeki pazartesi namaz kılarsa Namazı işraktan sonra kılınıyor, öğlene kadar, Öğleden sonra da kılsan ikindiyi kılana kadar, hani ikindi ezanı okunana kadar demiyorum, ikindiyi kılana kadar sen. Çünkü belki ikindiyi aslı ı de kıldın, yani bir saat sonra kıldın diyelim normal ezandan. O zamana kadar nafile kılabilir misin? Kılabilirsin. Çünkü ikindiden sonra nafile yok. Ne demek bu? İkindi ezanı okunduktan sonra mı demek, yoksa sen ikindiyi kıldıktan sonra mı demek? He? Sen ikindi yıkıldıktan sonra demek Camide ikindi beşte okundu Ama Sen asrı saniye eftal vakitte Kılacaksın Eftal vakit ne zaman ee, Bir saat biçeyerek kala müstehap vakit Akşam ezanına bir saat biçeyerek kala Müstehap vakit Her zaman bu geçerlidir Sen o saate kadar ikindi kılmadın Tehir ediyorsun O arada abdest alsan abdest şükrü Kılabilir misin? Kılarsın e, Recep'in 15. gün namazı kılabilir misin nafile? Kılarsın. Çünkü o 50 rekattır. Onu söyledik. Dergide de yazdık. Recep'in 15. gün. O gün bana oruçla, namazla ve sadakayla kim yaklaşmaya çalışırsa fi Benden ne istese o gün vereceğim. Ve fi Benden af isterse 15. gün, önümüzdeki pazartesi Tabii ki tevbe ederse, mağfiret dilerse, öğlen ikindi arasında istiğfar var. Yedi kere okusan var ya. Onu söyleyeceğim inşallah birazdan. Hangi sayfadadır? Benden af isterse mutlaka affedeceğim. Ya Adem, Men asbaha Recep'in on beşinci günü sabaha kalkan, saimen oruca niyetli kalkarsa, Zâkıran, dilinde zikir olursa, sabah namazını kılar, Subhanallah ve bir bi'i çeker, işrak bekler veya herhangi bir zikir, on günlerin zikri var. Bu on beşinci günün zikri nedir? Sübhanallahil ehadis samedi. Kaç kere? Yüz kere. Sübhanallahil ehadis samedi. Bütün kitaplar söylüyor bunu ya. İkinci on günün zikirleri Recep'in. Yüz kere ya, beş dakika tutması iki dakika ya. Sabaha oruca niyet kalkarsa, zikir üzere kalkarsa hafızan li ferci, namusunu da korumuş zinadan, livatadan, lezbiyenlikten, eşcinsellikten uzak durmuş olacak. Mütesaddikam min malihi, malından da sadaka verirse bir pide olsun. Bir ekmek kaç lira? Bir lira. Bir lira sadaka olur mu bir lira? Olmaz olur mu? Hadis-i şerifte buyuruyor, bir râhîfin, evfemâ fevkû. Bir pide olur veya fevkinde olur. Yani bir ekmek de olur, bir çörek de olur, daha üstü de olur diyor. Hadis-i Şerif'te var bu. Onun için bir liradan sadaka olmaz zannetmeyin. Ekmeğe muhtaç için bir lira çok iştir. Açlıktan sürünen için bir ekmek büyük iştir. Onun için malından sadaka da vererek 15. günde sabah niyetlenen kalkan لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةِ o kişinin cennetten başka karşılığı yoktur. Karşılığı ancak cennet olacaktır. Önümüzdeki pazartesinin faziletini söylüyorum size. Amel edin inşallah. Orca niyet edin inşallah. Evet. Sadakada bir fakir bulun verin. Veya fakiri olan biri olur ona verirsin sen ver diye kendin gidemezsin bulamazsın hak edeni. Müstahak olan fakiri. Tanışanlar olur, tanıyanlar olur. Çevresinde benim çevremde var der. Verirsin şimdiden, o gün ver dersin. Böyle de gönderebilirsiniz. Evet. La çocuklar susturun da. Şşşt. Dışarıya bir çocuk parkı yapın. Oyuncaklar bir şeyler koyun. Mübarek adam buraya geliyor kadın. Çocuğu da oraya gider. Onların da başına bir adam koyun. Çocuklarla ilgilenir. Biraz da şeker meker verin. Bak Ramazan Efendi, Hoca Efendi büyüğümüz. Bana bile şeker verdi bir çuval ya. Ceplerim dolu şekerden. E çocuklara şeker ver, şekeri yerken konuşamaz. Böyle erimeyen şekerler var, böyle verin. Onunla uğraşsın tatlı tatlı mübarek çocuklar. Değil mi şimdi? Onlar orada bağırıyor, bunlar buradan bana bakıyor üsttekiler. Yok o da ihlaslı, beni dinliyorlar ki duymuyorlar. Ben buradan duyuyorum. Ben daha bozuğum yani, hakikaten ha. Onlar daha ihlaslı ha. Bu arkandaki çocuktan rahatsız olmuyorsun, ben buradan oluyorum. Maşallah yani, tam... Sohbete kilitlenmişler, biliyor musun? Maşallah. Allah razı olsun hepinizde. <gülüyor> Böyle şeker meker getirin cebinizde. Kalın şekerler var eski, akide şekerleri falan, ser. Çocuk onu kıramazdı. sohbet bitene kadar anca erir. <gülüyor> la havle ve la Yutsa boğulur. <gülüyor> Onun için mecbur yalayacak. Kafan çalışsın. Şimdi bir hadis-i şerif ediyorum. Bu hadis-i şerifin ravileri çok büyüktür. ehl beytin imamlarıdır, 12 imamdan. İmam Ali Rıza Hazretleri. İmam Ali Rıza Tahran'da yatıyor, şimdiki Tahran, esas Tuz şehri Horasan bölgesi. Ben onu ziyarete gittim, Allah nasip ettim. Benim bir parçam Horasan'da gömülecek buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu İmam Ali Rıza Hazretleri'dir, iki üç sene sonra ama tabii Efendimizin beşinci, altıncı torunu ee, o parçası oluyor tabi torunu bir parçam Khorasan'da defnedilecek ziyaret edenlere müjdeler vaat etti İmam Ali Rizari vaat ediyor kimden? babası Musa Kazım Hazretleri ona gidemedik Allah nasip etsin Irak'ta Bağdat'tadır Bağdat sıkıntılı Tiryaki ı Mücerreptir İmam Musa Kazım'ın mezarında yapılan duanın kabulü denenmiştir denenmiş ilaçtır diyor İmam Şafii Hazretleri İmam Musa Kazım'da. Onun da babası kimdir? Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Onu tanıyorsunuz değil mi biraz? E şimdi tanıdığınız tarafa da geldik. İmam Cafer-i Sadık. Onun babası kimdir? Muhammed el-Bakır radıyallahu teala. O çok büyük ilimleri e, deşti geçti. Bütün ilimlere sahip oldu İmam Muhammed Hazretleri. Onun babası kimdir? İmam Ali Zeynel Abidin Es-Seccat. Günde bin rekat nafile kılardı. Bin rekat. Allah Allah. Bin tane zeytin ağacı varmış. Her, alt, her ağacın altında iki rekat. Yeter iki bin rekat. Alnı Nasr bağlamış secdeden. Çok secde yapan Seccat Seccade diyorsunuz ya. Seccat olmazsan seccade olursun yani. Mübarek Seccat olacaksın. Çok secde yapan olacaksın. Alnı nasır bağlayacak. Onun babası kimdir? Hz. Hüseyin Efendimiz. Kerbela şehidi. İşte şehit olduğunda bütün çoluk çocuğunu kesti. O zındıklar Allah lanet eylesin o zındıklara Onlardan bir tek soyundan kim kaldı? İmam Zeynelabidin. Ondan da bütün Ehli Beyt Hazreti Hüseyin'in nesli tek ondan yürüdü gitti Ama ne kadar bereketli değil mi? Hazreti Hüseyin'i şehit edenlerin soyundan bir tek kimse rastlamıyoruz Hazreti Hüseyin'in soyundan bütün dünya seyitlerle doldu Çünkü neden? Bereket meselesi Köpek bir doğurma, dokuz doğurur Belediye zehirlemezse de hiç kimse onu kesmez, kurban etmez Yine de köpek piyasada az bulunur. Koyun kurban edilir, her kurbanda, her adakta, et için, but için, süt için, her türlü koyunu keserler, bir doğurmağı da bir kere doğurur, dağlar, taşlar da koyundan geçilmez. Çünkü bereket hayri bir şeydir. Anladabildin mi? Ha, İmam Zeynil o da Hz. Hüseyin'den, o da babası, Ali bin Ebi Talib radıyallahu teâlâ hatantan Hadis-i şerifin ravilerine bak ya! İmam Ali Rıza Hazretlerinin böyle birkaç hadisi var. Bu nakilden geliyor ehl Beyt İmamlarından. Bu bir senettir. Bu, bu senette bir de var. La ilahe illallah hısni fe men degele hısni emine min azabi. Aynı bu hadiste hadisi kutçiği var. La ilahe illallah benim kalemdir. Benim kaleme giren azabımdan emin olur. Bu rivayetteki ravileri okuyorsun sonra hadisi okuyorsun. Hangi delinin üstüne okusan üflesen diyor. Deli akıllanır diyor. O kadar kuvvetlidir bu silsiledeki isimlerinin de. Bereketiyle. O hadis-i şerif. İmam Ali Rıza Hazretleri e, böyle yolunu çevirirlerdi bir şehre gittiği zaman yüzünü örterdi mübarek, peçeyle kendini gizlerdi. Yirmi bin kişi toplanmış, hepsinin elinde kağıt kalem. Yirmi bin! Hepsi de hadisçi alim. İshak İbni Rahoyeler, ne muhattisler, ne muhattisler. Bu hadisi bir revayet et ne olur dediler. Bir kere yüzünü aç dediler, yüzünü açtı bütün millet bayılan, ayılan. Yirmi bin kişi toplanmış, Resulullah'ın torunu geldi diye sallallahu teala aleyhi İmam Ali Rıza, büyük zaaa. Ama Osmanlı'da ne kadar onun ismini koydular değil mi? Hep Ali Rıza, Ali Rıza nereden geldi? Ondan geliyor Ali Rıza ismi işte. Evet, şimdi hadis-i şerif rivat ediyor. Ta dedesinden, büyük dedesinden, büyük dedesinden, en büyük dedesi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi Evet, hadis-i şerifte buyuruyor. Ben size ilgili kısmını söyleyeyim birinci günü kaçırttınız. ve saame ve müvesatı. Recebin ortasında bir gün tutarsa, yani ne oldu? Önümüzdeki Pazartesi. Şu fiyemi Rabia teve mudara. Arapların en kalabalık Rabia muzar iki tane kabilesi var. Bu iki kabile kadar günahkar adama şefaat hakkınız alır kazanır. İki kabilenin fertleri. Binlerce adama. Allah ona der ki, bunlara şefaat et, bunları da cennete götür. Neden? Recep'in 15'inde oruç tutmanın sevabı. Anladın mı şimdi? Hemen şimdi sen oradan bir uyanıklık şey ettin. Geçirdin aklından, ben anlıyorum. Ne anladın? Annem tutuyor zaten, beni de kurtardı. <Gülüyor> Bu şimdi uyanıklık oldu mu? Belki anneninki kabul olmadı da sen anneni kurtaracaksın. Mübarek, bolca bulunsun tutanlar, bolca bulunsun. Biri birine şefaat edeceğiz ahirette inşallah. Büyük hoca zannedersin, kökezlenir. Bir de bakın cemaattan bir hacı efendi, hocayı da kurtarır. Yarın ahirette, enne acıye hudubiyeddehi, kurtulan öbür kardeşin elinden tutacak. Bak ne büyük şefaat. Anlayın 15. günü günün sevabını. Bunu da söyleyeyimse bari. Ve men sâmeyem son günü tutan, Son gün hangi gün geliyor? Tarihini söylerseniz söylerim. Miraç'tan sonra. E yani o da Pazartesiye gelebilir belki. Pazar bitiyor mu? Recep bitiyor mu pazar? Evet. Son gününü tutarsa ce'alevullahi min emlakil cenneti. Allah onu cennetin sahiplerinden kılar. Ve şefa'u fi ümmi ve ebihi ve hafati ve ammati ve akvali ve halati ve muarifi وَاَجِرَانِي ve فِي مَنْ اُوَ مُسْتَوْجِي بُنْنَهَرْ Anasına, babasına, kız kardeşlerine, amcalarına, halalarına, teyzelerine, dayılarına, tanışlarına, görüşlerine, komşularına bile şefaatçı yapar. Ve onların içinde cehenneme hak eden olsa bile, e zaten şefaat kime yapılır? E şefaat cehenneme doğru gidene yapılır. Zaten cennete giden sana hava atıyor yani, ne yapacaksın ki adama? Gel sana bir şefaat edeyim, hadi git işine der. Ben sana şefaat edeyim der adam. Cehennemi hak eden de olsa, zaten hak şefaat etti. Yani garipsenecek de bir durumla karşı karşıya değiliz. Evet. Bundan dolayıdır ki, sizlere diyorum, siz yine amel edin inşallah, dergimizin faziletli ameller bölümünde, benim en son bölümde hazırlıyorum, en son tarafı, Baş tarafa hazırlıyorum, bir de en son tarafa hazırlıyorum. Namazlar bölümünde ne buyuruyor? Efendim 15. gece namazı. Geçen uzun uzun anlattım faziletini. Enes radıyallahu Allah i ediliyor. 15. gece 14 rekat kılınıyor. Gerideki geceler kaç gece oldu çünkü? 14 gece olduğuna göre her geceye bir rekat düşüyor. Her rekatta bir fatiha 20 kulü ve lahat, Üç kere قُلَعُذُوا رَبِّ الْفَلَقِ Sure yani ha! sade قُلَعُذُوا رَبِّ الْفَلَقِ قُلَعُذُوا Demiyorsun. Acayip insanlar var ya! İlla En anlamayanın Aklına göre konuşacaksın. Üç kere Nas Yani قُلَعُذُوا رَبِّ Suresinin tamamı Her rekatta okunuyor Namaz bitiyor Yetmiş kere midir? Otuzar kere Otuz kere Sübhanellahi Velhamdülillah ve la اِلَّ illallah. وَاللّٰهُ ekber zikri yapılıyor. Böylece bu namazı bitiren, Allah onun sevaplarını yazmak için, فِرْدَوْسِ عَلَىٰ da ona cennette ağaçlar dikmek için. Ağacın cennette dikilirse sen cehennemde gider misin? Ağacın cennette varsa sen nereliksin? Cennetliksin. Ona bin melek yollar allah Teala. Bin tane melek görevleniyor. Günahlarını siliyor, sevaplarını yazıyor. İşte efendim, kasırlar, köşkler. 10 tane köşk bina der diyor. Her rek'ata mukabil. Hadis-i şerifte ne buyruluyor? Men saame yememü Recep. Recep ayında bir gün bile oruç tutsa, ataullu kasran fil cenneti. Cennette Allah ona bir köşk verir. Sen şimdi cennette bir köşk verilir deyince zannediyorsun Bursa valiliğinin köşkü falan. Kaç metre Bursa valiliği? Bursa'da en büyük konak neresi? Vali konağı mı? Kaç metre? Yani kaç metre olabilir? Bursa'nın hepsi kaç metre ya? Bana Bursa'nın hesabını ölçüsünü söyle be! Ben sana hesap yapacağım şimdi. Şey. Hadis-i Şerif buyuruyor ki, Cennette, Recep ayında oruç tutana bir köşk verir. O köşke ancak Recep orucu tutanlar girebilir. Özel, cennette özel. innefil cenneti ne her an yukarıda Cennette bir ırmak var. Adı nedir? He? Recep ırmağıdır. Sütten beyaz suyu var. Baldan tatlı suyu var. O ancak Recep ayına oruç tutanlara mahsus ondan içecekler. E cennete girdikten sonra ben içmesem ne olur? Ya içmesen ne olur? Susuz kalacak hali yok da. Cennet orası. Ama her müjdeden alsan... Daha güzel olmaz mı? Dünyada ne kadar yerlere gitsen istiyorsun, imkanın olsa her yeri senin olsun istiyorsun. Yazlık yetmiyor, kışlık yetmiyor, yayladan da bir tane daha istiyorsun. Değil mi? On günde bir su değiştiriyorsun, şu suyu, bu suyu, reklama girmeyelim, şimdi adını vermeyelim. Değil mi? E niye cennette ırmaklar var? Recep Urmağı var. İşte Ce Recep orucuna bir cennette bir köşk veririz diyor Allah Teala. Et dünya fiha kemefhasikatın. Dikkat. Cennette köşk çok konuşulur. Cennetteki köşkün büyüklüğünü anlamanız için hadis-i şerif size bir ölçü veriyor. Bütün dünya ne kadar yüz ölçümü? Dağları, taşları, denizleriyle beraber bütün dünyanın hepsi o Recep'te bir gün oruç tutana verilecek köşkün içinde dünya ne kadar yer tutar? De bana. Bütün dünyanın içinde bir kaya kuşu, katat kaya kuşu. Kaya kuşu yumurtlamak için ne yapıyor? Yuva yapıyor. Kaya kuşunun diyor yumurtlamak için yaptığı yuva ne kadar yer tutarsa dünyada, bütün dünya ve mafiha o köşkün içinde cennette değil. O köşkün içinde o kaya kuşu yuvası kadar yer tutar diyor. Cennet ne kadar büyük bir yer. Oruç hey gidiyor oruç. Yaz gününde sıcakta oruç, uzun günlerde oruç. Ciğerinin yanması, ağzının kuruması, hararet Allah için celle celalecel acayibişler. Efendi kardeşler Bunlar büyük işler. Amma sakın orucu deldirmeyin. Oruç kalkandır. Kalkan delik olursa düşman oradan yer, içeri girer. Orucu deldirmemek için takva olacaksın. Hadis-i Şerif'te ne buyuruyor? Gökteki kapılar Recep ayının günlerinin sayısı kadar gökteki kapılarda yazılar var. وَاَيْيَامُوا مَكْتُوبَةٌ عَلَىٰى بِالسَّمَا Recep ayının günleri göklerin kapısında, gökte kapı çok da, göklerin kapılarında Recep ayının günleri biri, ikisi, on beşi, yirmi yedisi diye yazıyor. Sen hangi gün oruç tutarsan, o orucu takva ile tamamlarsan, o kapı ve o mekan, gökteki bütün melekler, Ya Rabbi bu kulunu affet diye senin için istiğfar ediyor, duacı olur. Eğer sen, o gün oruç tuttuğun halde çıplak bir kadına şehvetle bakarsan, kapalı kadına da bakılmaz. Şehvetle kötü gözle namhereme baktın mı? Kapalı kadın da olsa aynı haram. Bir namhereme şehvetle bakarsan veya birinin gıybetini yaparsan, aleyhinde adamı üzecek şey konuşursan veya birinin yapmadığı işi iftira takarsan veya işte artık efendim haram yersen diyeceğim yiyemezsin oruçlusun çünkü. Ama başka neler yersin yani? İlla haram yemeliz, züm yok. Çünkü senin dilin durmuyor, dır, dır dır dır Konuşuyorsun. Konuşmakta zaten bütün günahlar toplanmıştır. Çok konuşan sakatı çok olur. O zaman o gökteki kapı dile gelir. Gökteki kapı o günün orucu, 15. gün oruç tut. Önümüzdeki Pazartesi. Onun gök semada kapıda ismi var. Takva ile haramlardan sakınarak tamamlayan'a istifade eder. Ya Rabbi bu kulağı afet. Yok sen efendim haram işledin oruç ağzına. Yalan gıybet dedikodu Allah muhafaza. Yalan yere yemin eden bile var ya. Bir kıyar satmak için vallahi kurtarmaz diyor ya. Ya sadece han iki karpuz bir kıyar ya. Vallahi denir mi yalan yere ya kurtarmaz diyorsun? He? Çok kar olmaz de bari. Kurtarır. Çok kar olmaz de. Niye yalan konuşuyorsun Allah'ın adına yani? O zaman o kapı dile gelir. Nefsin seni aldatmış, orucun boşa gitmiş der. Gitti boşa. Beş şey oruçluyu iftar ettirir. Yani normalde orucu bozmaz. Sevabını iptal ettirir. Ben sana müjde söylüyorum. Şöyle köşk, böyle şefaat. E bu kime? Takvayla tamam edene. Takvadan uzak olana bu müjde yok. Nedir o beş şey? Elkezi bu, Oruçluyken yalan söyledin, o yalanla orucun bütün bu müjdeleri ne oldu? Gitti. Oruç bozulmadı ama şey gitti, o müjde gitti, sevap gitti. Vel gıybetü, bir Müslümanın ardından istemediği bir laf konuşmak. O adam onu duysa üzülecek. Hakkına giriyorsun. Bizim en belamız bu. Yalan konuşmayız da, kıybetsiz de duramayız. Ben yani yalan konuşan Müslüman azdır bizim içimizde. Ben pek yalancı insan görmem. Namaz kılan yalan pek olmaz. Değil mi? Öyle olmalı değil mi yani? Ama gıybete diyemiyorum bunu. Çünkü gıybet müptela olduğumuz bir beladır. Allah bizi muhafaza eylet. Ya Hoca Efendi, ben birinin aleyhine konuşmadan dayanamıyorum. Hastalık duramıyorum yani. Tansiyonum mu düşüyor çıkıyor ne oluyor bilmiyorum yani. O zaman iftardan sonra yaparsın arkadaş. Sabret ya! İftardan sonra gıybet caiz mi ya? Hiç caiz değil. <gülüyor> Neyse orucu kurtarma uğraşıyoruz şimdi. Mübarek deldirmeden akşama çıkalım ya! Gıybet ve ne laf taşımak. Laf taşımak da orada bir şey deniyor. Sen ondan izin almamışsın bunu buna söyleyeyim mi diye. İzinsiz belki orada konuşan o lafın o kişiye aktarılmasında İcabında kötü bir şey yok senin açından veya da o adamı kötülemek yok ama belki o adamın bir sırrı var. Sen bu lafı buraya aktarıyorsun belki duymasını istemediği, hoşlanmadığı birine duyuruyorsun. Belki oradan adamın rızkını kesecekler, rakabete girecek, onun işini bozacaklar, ticaretini bozacaklar. Şimdi burada bir şey konuşuyor. Adam dedi ki şuradan bir mal ayarladım, 50 kilo hurma alacağım, satacağım mesela. O hurmadan da yok. Anladın? Burada konuşuyoruz. Gittin bir yerde lüzumsuz yere. Hadi bakalım. Felance dedi ki şuradan hurma alacak. Aa önce ben alayım dedi. O da gitti ona. Adamın ayarladığı işi bozdun. Ne lüzumu var? İzin almadan bir şeyi gidip öbür tarafa aktarıyorsun. Buna laf taşımak derler. İlla gıybet değil bu. Kötülemek anlamına gelmiyor. Ama orada konuşulan orada kalmalı. Bu tarafa aktarılmamalı. Ancak adam izin verir der ki bunu anlatabilirsiniz, her yerde bu bir sır değildir. O ayrı bir şey. Zarar veriyorsun Müslüman'a. Üç. Ve yeminül kazibe yalan yere yemin etmek ocakları batırır, memleketleri kurutur. Ve nazaru şehvetin, şehvetle cinsel dürtülerle namhereme bakmak. Kadınsa erkeğe bakması aynıdır. Kadınsa da erkeğe bakması oruçluyken, onun da sevabını iptal ettirir. Erkek, ekseri erkek kadına bakıyor diye erkekten alıyoruz işi ama kadının da bir erkeğe şehvetle bakması ihtimali vardır. O durumda onun da orucunun sevabı iptal olur. Öyle mi? Bundan dolayıdır ki, ne dedi Ayşe Validemiz? Perde arkasına geçin buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Ümmü geliyor buyurdu ki e ben, o amadır ya Resulallah bizi mi görecek yani biz burada oturalım ne var sen de mi amasın ya Ayşe sen de mi amasın ya Ayşe ne oldu perde arkasına geçin. kadınlar da erkekleri görmemeli ama maalesef şimdi çorbaya döndü he yahu mevlit kutlamalarında kara erkek sahneye çıkıyorlar bir kutlu doğumlar yaptılar bazı yerlerde rezillik ya Kadın erkek beraber ilahi söylüyor Kadın erkeğe bakıyor, erkek kadına bakıyor, kadının sesi o name yapıyor, kadın sesi name yaparsa ahirettir ses Düz konuşması zarurettir ama name yaparsa ahirettir, Kadın ezan okuması caiz değil erkeklere E kaside okutuyorsun. Nasıl kaside okur kadınlar koro? Fazla yerlerde başları açık Hepten başları da açık. Kollar açık. Kasideler, ilahiler, bilmem neler. Ondan sonra bunlar da o Mevlüt kutlamışlar. E bak dizine kadar bu boğazına kadar günah girdiniz ya. Öyle olur mu ya? E ben kötü gözle bakmıyorum. Ya kimin ne gözle baktığının ben ne bileyim mi polisi miyim ya? Mevla bunu yasak etti. Bakmayın birbirine. Sen baktıktan sonra birisi de Allah muhafaza içine bir şey gelebilir. E niye bu tehlikeye girelim? Bakma kurtul. Bakma kurtul. Baktırma. Kapalı ol. Sana bakma diyor. Kadına örtün diyor. Değil mi? ve <gülüyor> verâhijab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına bizim annelerimize bile perde arkasından sahabeyle muhatap olun diyor ya. Perde arkasından ya. Bizim annelerimizden kıymetli peygamber hanımlarından sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu teâlâ anhünne daha kıymetli kadın mı var bu zamanda ya? Onlar perde arkasına geçiyor. Bunlar niye sahneye çıkıyor? Hangi kitaptan aldılar bu fetvaları ya? Onun için dediğim müftülük zordur. Ya fetvayı öyle verse oraya dokunur, böyle verse buraya dokunur. Ne yapacak şimdi? Ya bak şimdi diyanete taktılar değil mi? He? Bayağı bir uğraşıyorlar diyanetler. E, Diyanet de aklını başına toplasın. Doğru fetva versin, doğru iş yapsın. Şimdi karıştırmaya başlarlar Diyanet'in. Bütçesinden tut, nelerinden tut. E biz ta seneler evvel söyledik. Onların daha bilmediği neler var? Değil mi? Neler var? Hacıların paralarını nereye koyuyorlar? He? Şimdi bilmiyorum. Evvelki zamanda faizli bankaya koyuyorlardı. Bütün hacıların paralarını. Şimdi finanslar çıktı. Finansa koyuyorlarsa caizdir. Ben finanslara fetva veririm, efendi hazretleri verdi çünkü. Finansa fetva veririm. İnşallah finanslara koyuyorlardır. Bunu da birisi araştırsın, ben bilerek konuşmuyorum. Finansa koymuyorlarsa, çok tehlike mesela, hala devam ediyor yani o zaman. Müslüman bir finans kurumu olursa ona bir şey demem. Ama eskiden hep faizli bankalara koyuyorlardı, oradan faiz çalışıyordu. Nasıl olacak, hacca gidecek adam parası harama gidiyor. Onun için fetva vermek işi zordur. Fetva veren dikkat edecek. Şehvetle bakmak, oruçlunun sevabını iptal ettirir. Orucunu iftar ettirir. Yani bütün bu zikrettiğimiz müjdelerden mahrum eder. Onun için hem orucunuzu tutun, hem ağzınızı tutun, hem gözünüzü tutun. Sadece boğazını, mideni tutmakla olmuyor. Gözünü tut, elini tut. Kadınlarla tokalaşma. Kulağını tut. Şarkı türkü oynavası çalgı dinleme. Dilini tut. kıymet, dedikodu, iftira etme. Gözün tut. Namahremlere baktırma. O oruç takva ile tamamlanır. Gökteki kapı da dile gelir. Gökteki melekler de senin için istiğfarcı olur. İnşallah şu pazartesi bu bu şekil tutalım inşallah. He? Ondan sonra 27'yi tutarız. Her sohbette bir biraz civataları sıkıştırırız. Böyle şu kadar sevap, bu kadar sevap, sizin de hoşunuza gidiyor Oh, oh bir gün oruca, gelin bakayım benim köyün tümüne şefaat edeceğim Nereye şefaat ediyorsun be? Orucunu deldirdin Nasıl tuttun akşama kadar? Kırk tane gıybek, dedi bu. Sağa sola gözüm fırıldak gibi O zaman e, olmadı ki sevap Onun için sevapları anlatırken arada bunları da anlatmak lazım mı? Lazım, yoksa zannediyor ki Ne yaparsam yapayım, köşkler benim zannediyor Öyle bir şey yok. Öbür hadis-i şerifleri de birlikte değerlendirmek lazım. Evet. On beşinci gece namazı tarifini unutursanız eksik yaparsan sevap mahrum olursun. Eksik yaparsan mahrum olursun. Çünkü sana ne yapmışlar? Tarif vermişler. Sabah namazı kaç rekat? Farzın? iki rekat. Üç rekat kılsam daha iyi olur mu? He? Hiç olmaz. Daha iyi olur mu? Hiç olmaz, namaz gitti. Yeniden kılacağız. E bir rekat fazla kıldım, ne var? İki secde fazla yaptım Allah'a. Olmaz kardeş! Öğlenin farzı dört rekat. Beş kılsan olmaz, üç kılsan hiç olmaz. Yani bu fa nafile namazlarda da sana tarif vermiş. Bu tarifi uygulamak lazım. Yirmi Allah dedi, on dokuz olmaz, yirmi bir olmaz. E ben şaşırttım. On dokuz mu 20 mi şaşırttım. Parmağınla hafif hareket edebilirsin. Hafif şöyle, elin böyle duruyor ya, şöyle iki, üç, böyle hafif hareket ettirerek öbür ele geçersin, bu beş oldu, bunu da geçersin, on oldu. İkinci buna geçtin, on beş, ikinci ona geçtin, sol elden, yirmi olur. Yani yirmi de çok uzun değil, adam bir rekatta yüz kulu okuyor. Öyle namazlar da var. Sen şimdi bir rekatta kaç kulu valla okuyacaksın? Yirmi kulu bunu saymak kolay değil mi? Kolaydır. Kılarsın inşallah efendim, sevabına kavuşmak için sayılarını muhafaza edin. Evet. Allah Teala fazl keremiyle size bol mükafatlar verecek. İnşallah rahman Tamam. Şimdi 15. günün namazı da biraz fazladır. Yani ne günü oluyor? Pazartesi günü oluyor. O mübarek günde de Namaz 10 rekat. Ne demiş bakayım? Yok, 15. gecesi o. Gününe gelelim. İçraktan sonra 25 selamla 50 rekat. Ya hoca hem oruçlu hem de 50 rekat ya. Anamız ağladı be. Mubarek, şimdi sahuru yeni yemiş oluyorsun. İçraktan sonra kuvvetin yerinde olur senin ikindiye doğru şeyin, kuvvetin çöker. Öyle mi? İkindiden sonra hepten yanına yanaşma. Değil mi? <gülüyor> Kafamı bozma yani. İkinden sonra başına vurur. Ama öğlenden sonra da zayıflık başlar, işrakta kuvvetli olursun. İşrak ne demek? Sabah namazından güneş doğuyor, güneş doğduktan 20-25 dakika sonra işrak olur. Sen bu namazda kılarsan, Recep'in yarısı en sevdiğim gündür O günde bana namazla yaklaşan. İşte bu namazı söylüyor Bu mübarek namazın Her rekatı kolay Bir kulüvallah okunuyor Bir felak bir naz Bir kulüvallah bir felak bir naz Aralarda besmele çekmek mecburiyeti yok Hanebi mezhebinde biz çekmiyoruz Diğer bazı mezheplerde Şafii'de falan çekiliyor İstersen arada besmele okuyayım dersen caizdir, okuyabilirsin. Ama besmele okumasan namaza zararı yok. Aralarda besmele şartı yok. Hanefi mezhebindeyiz çünkü. Ama ee, şeyde bazı rivayetlerde sade kulü Allah'ta söylüyor. İşi çok zor olan yani vakti dar olan gücü az olan sade bir kulü da kılabilir bu ellere Ayakta kılamıyor bir kısmını oturarak kılabilir. Hepsini oturarak kılabilir. Değil mi? Onlar caizdir, ama hali vakti yani sağlığı saati yerinde olan, vakti müsait olan bir kulü Allah bir felek bir nas ile peşinden secdeye kapanılıyor. Bu dua Recep Şerif Risas'te de var, derginin 72. sayfasında de var. Secdede bu dua okunuyor, ama siz bu duayı ezberleyemezsiniz. Yani üç satır, dört satır. O zaman ne yapın? Yanınızdaki biri çünkü namazda değilseniz namaz bitti. Yanınızdaki biri okursa siz tekrar edersiniz. Ya da hacet secdesi yapın. Sübhanabbelalaleh'ler söyleyin, kalkın. Secdeden sonra da okuyun. Senin için namaz kıldım ya Rabbi sen bana acı, derdime, sıkıntıma aç ya Rabbi diye bir duadır. İlaike sallaytu, Allahumme leke sallaytu, leke seccetu diye güzel bir makbul bir duadır. O elli rekattan sonra da bu dua asla reddolmaz. Sıkıntını Allah açılış kapısı yaratacak inşallah. Bu da on beşinci günün namazı olarak zikrediliyor. Daha birçok faziletli ameller mevcuttur. Evet. Şimdi istiğfar. Her kim bana o gün benden af isterse mutlaka onu affedeceğim. Hangi gün? On beşinci gün. Bu on beşinci gün istiğfarı, Şeyde zikrediliyor. Recep Şerif Risalesi'nin sonuna doğru sayfa 271, bakın. Hadis-i Şerif'te buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> Recep tevbe ayıdır, Allah'tan af isteyenlere Recep ayında müjdeler olsun. Enes radıyallahu anh'tan rivad ediliyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve men istiğfarallahi azze ve celle bir bir kere bile istiğfar ederse gafaraallahu azze ve celle. Allah onu affeder. Bir kere bile ama kalbinden pişman olacak, bir daha yapmamaya niyet edecek. Bir daha yapmamaya niyet edecek. Tevbeyi düzgün yaparsan 70 kere istiğfar'a lüzum yok. Bir kere istiğfar bile yeter. Ama kalbinden günahlara pişman olmazsan bir daha yapmamaya da kararlı olmazsan 70 bin kere de istiğfar çeksen laklakaî lisan olur dilden ileri geçmez. Kalp Mevla'da hazır olacak. Bugün gördüm Risale-i Kuşeyriye'de İmam Kuşeyri'nin çok kıymetli eseridir. Çok eski bir eser. Orada da Evliyaullah'tan bizzat senediyle ishal ediyor. Yani bir genç, bayağı günahlar istemiş, mahalleyi sıkıntıya sokmuş, ondan sonra mahalleli bunu dövmüşler, e, mahalleden kovuyorlar, atıyorlar. Şimdiki gibi değil, o zaman herkes ibadet ehli. Böyle içki, kumar veya bir haram maram yaparsa birisi, rahatsız oluyor bütün mahalleli. Herkes rahatsız olur, hiç tutmaz mahallede öyle abdestsiz namaz adam, eskiden öyle. Bunu atmışlar falan mahalleden. Sonra, Dövmüşler, Evliya Allah'tan beri oradan geçerken bunu görmüş. Bu çok önemli bir şey, Risale-i Kuşehri'ye de zikrediyor yani. Kuşehri ne demek? Orada Evliya Allah'tan biri bakmış ki, annesi ağlıyor çocuğunu dövüyorlar diye. Annesine de acımış, onu o sahiplenmiş, o Allah dostuna da bütün herkesin itibar ettiği bir zat. Demiş inşallah ben buna nasihat ederim, bir daha yapmaz. Çocuğu evinden, anasından ayırmayın, hani mahalleye sokmuyorlar. Neyse çocuk hakikaten tövbe etmiş. Dönüş yapmış, artık günahları neyse ama demek bayağı bir milleti bıktırmış, canından bezdirmiş yani. En sonunda... Hastalanmış. Ağırda hastalanmış, artık vefat etmesini anlamış vefat edeceğin. Annesi demiş, konuk komşuya haber edeyim. Ya komşular beni zaten mahalleden atmaya çalışıyor. Beni çok kötü biliyorlar anne, tevbe ettiğime de inanmaz onlar. Kimseye haber etme demiş yani, lüzum yok. Cenazeme de gelmezler. Ben demiş sen kaldırırsın, bir iki kişi bulursun, millete falan haber etme çünkü millet sevinir demiş öldü de kurtulduk diye. Ondan sonra bir de lanet okurlar bana demiş, benim tevbe ettiğime inanmazlar demiş, hakikaten de tevbe etmiş. Ama uzun bir tevbesi yok, yani ondan sonra düzeldikten sonra da uzun bir hayatı yok, ama tevbe kapısı cam boğaza gelinceye kadar açık, tevbesini yapmış, anne demiş ne var, al bu yüzüğümü demiş. Evet, bu yüzüğümde Bismillah yazıyor demiş, Bismillah, ne olacak, beni kefenlediğin zaman mezarımdı. kefenimin içine bu Bismillah'ı koy demiş, bak Risale-i Kuşeyriye'de söylüyor, Ebu Bekir Sifir konuşuyor, boşuna konuşuyor, madem diyor kefene yazılan diyor Allah'ın ismi fayda edecekse, Hz. Osman niye ağlıyor diyor mezarın başında bu mezar çok tehlikeli yerdir, Hazreti Osman onu bilmiyor muydu? Ya Hz. Osman onu bilmiyor, bu delir mi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve ağlıyordu ölüyü gördüğü zaman kabrin başında. Ee, Rasulullah kendinden emin değil miydi? Emin değil. O onların Allah'la irtibatından dolayı onlar ağlıyorlar. Yoksa Allah'ın ismi fayda vermez, kefende fayda vermez diye bir şey olur mu? Risale-i Kuşeyriye en mühim makbul eser. Sen tarikata inanıyorum tasavvufa diyorsun. Risale-i Kuşeyriye'den daha muhteber eser yok tasavvufta. Onda yazıyor. Bütün ulema bunu kabul etmiş. Bismillah koy diyor Ha şimdi o tevbe etmeseydi fayda eder mi? Ayrı bir dava etmez O tevbe etti. Ondan sonra da annesi diyor mezarına gömdüm Çok büyük endişeyle tabii ki millete de etmedik Cenazede kalabalık olmadı Çocuğuma da yandım anadır Fakat diyor çocuğumun da tevbesi kabul oldu mu olmadı mı öyle ya Bir daha ahirette yanarsa o da kadın da ona üzülüyor Günahları vardı evvelce daha diyor, o zaman çok büyük veliler bunlar, veliyeler, annesi sâliha kadın. Bunlar dediğimiz 200-300. yıllar, yani bin senelik işler. Mezarından ayrılırken, bizzat kulağımla ses duydum diyor. Annesi diyor, anne bu ya, bizzat kulağımla ses duydum. Anne sakın beni merak etme, kadim tu'ala Mevla Kerim, kerem sahibi Mevla'nın huzuruna geldim diyor. Kulağımla duydum, ever rahat döndüm diyor. Çünkü bir ana çok dert ederse Allah ona işittirir. İki, bir İmam Zekeriyel Ensari, büyük imam, İmam Şafii'nin yanında yatıyor, ziyaret ettim. İmam Zekeriyel Ensari Ris Risale-i Kuşeri'ye şehh yazdı. O şeyh de diyor ki, bakın diyor, bir tevbe bile gönülden yapılıp, pişmanlık çekilip, gerçek nasuh tevbesiyse daha peşine kazalarını, cezalarını telafi edecek kadar ömrü yetişmese de öyle ya, gencecik öldü yani. O kadar kazası var, borcu var veyahut orta günahı var. Onları temizleyecek ameller edemese de demek bu diyor Allah'a gönülden öyle tevbe etmiş ki Mevla mezardan bile sesini annesine işittiriyor. Anne beni dert etme, ben Keremli Mevla'ya kavuştum diyor. Ve bu Bismillah'ın da bunda Fazileti olduğunu söylüyor. Kefene Allah'ın adının Bismillah'ın bulunmasından dolayı da burada fayda var mı? Var. Allah'ın adının faydası olmaz mı ya? Şimdi bu hadis mi? Değil. Ben size hadis dedim mi? Ya nedir? Evliyaullah'tan Risale-i Kuşeriye'de senediyle Ebu Ömer mi bu Amr unuttum İskenderi Hazretlerine isal ediyor. O zat anlatıyor bunu. Risale-i Kuşeriye'de geçmiş velilerden anlatıyor İmam Kuşer'i. Onun için siz tevbe edin inşallah. 15. günde af isteyeni mutlaka affedeceğim Allah buyuruyor. Geçmişiniz ne olursa olsun Hangi büyük günahları yaptıysanız bana anlatmayın. Kimseye de anlatmayın. Başkalarını da günahlarınıza şahit tutmayın. O günahları unutun artık. Unutun sakın aklınıza hayalınıza getirmeyin. Allah da meleklere unutturacak inşallah. Hafaza meleklerine unuttururum. Yazıcı meleklerine unuttururum diyor kiramen katibine. Neden ahirette aleyhine şahit kalmasın diye. Günahı yaptığı yerlere de unuttururum, yatak yorgana da unuttururum diyor. Yarın ahirette şahit bırakmam aleyhine Allah buyuruyor. Hadis-i şerif saittir. Şimdi, sabah akşam Recep ayında yetmiş kere istiğfar edenin Allah cesedini ateşe haram kılan. Bunu Vehbi ibn-i Hazretleri söylüyor. Allah'ın kitaplarından, gökten indirilen kitaplardan birinde gördüm diyor. 70 kere Recep ayında istiğfar eden canı cehenneme haram olur. Bunu nasıl yapacaksın? Ellerini kaldırmakta fayda var. Böyle dua yapar gibi ellerini kaldıracak. Güneş doğmadan sabah namazından evvel, güneş batmadan ikindi namazından sonra Allahum mağfirli ve rahmni ve tüb alayya. Allahum mağfirli ve rahmni ve tüb alayya. Allahum mağfirli ve rahmni ve 70 kere istiğfar etse canını cehenneme haram kılar. Recep'in her günü var. E ben her gün yapamıyorum, unutuyorum. 15. gün bari yap. Çünkü o gün af istenaf ederim buyurdu ya. 15. gün pazartesi sabah yapalım inşallah. E gün namaz yetiştirdim. Namazdan sonra yapamaz mıyım? Yap. Bil gadeati velashi gaddat sabah yani. İşrakta da olur, kuşlukta da olur. Akşam da güneş batmadan yap. 70 kere. Recep Risalesi, sayfa 269. Bak adreslerinizi iyi yazın. Sizin kurtuluş çeteniz bu. Derdiniz günahlarınız, ilacınız istiğfardır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Derdiniz günahlarınız. Kanserden beter, ülserden beter. Kanserle ölsen, gözü bakarak hasta olduğundan şehit olursun, inliğe inliğe ölürsün, tertemiz günahına kefaret bulursun. Ama günahlarla ölürsen helak olursun. 13'ün senin derdin hastalığın değil, derdin günahlarındır. Sen kurtulman lazım kardeş. Bu ay tevbe ayıdır. 70 kere istiğfar edersin, 269. sayfede. Hadis-i Şevf'de buyuruyor, اَكْفِرُوا مِنَا اِسْتِغْفَارِ فِي اِرْشَرْ Recep ayında istiğfarı çok yapın. Yani estağfirullah, afis değil. Çünkü Recep'in fi kulli saati min u'tekâ minennâ. Her saat cehennemden azat olanlar var. Her saat. İnşallah biz geldik, iki saat oldu. Buradaki bir saatte de biz almışızdır beraatımızı. Ya Rabbi gelen hepsini azade eyle ya Allah'ım dinleyenleri de azade eyle Allah. Amin. Başka kanalları bıraktılar, gıybette dedikodu iftira, yalan dolan, reklam haber, kumpas bilmem ne. Bıraktılar onları, burayı dinlediler. Onlar da azade eyle ya Amin. Amin. Kurban olduğum sana Allah'ım. Recep'in her saatinde kapılarını açıktır Allah'ım. Bu sohbeti dinleyenleri beraat ver ya Rabbi'l-Alem. Şimdi en büyük istihbar, Recep ayında, öğlen ikindi arasında yedi kere olursa çok makbul olur, bu hadis-i şerif çok önemlidir. Ali'l-Kâri Hazretleri tergîbül mutalib fi eşrafil metâlib sahibinin Hâbüz Kemalüddîn et-Demîr Hazretleri'nin, hayatül Hayvan sahibinin el yazısıyla İbni Abbas'tan naklettiğini söylüyor. Kaynaklarını burada Ali'l-Kâri'nin Risalesi'nden zikrettim. Yazma eser yani yazma eserlerden de baktıklarım var. Hepsi matbu değil kitapların. Öğlen Lekinde arasında pazartesi günü her gün ben ben bile unutuyorum ya. Ben bile derken bileti fazla. Ben zaten unutkanım biriyim. Öğlen ikinde arası okuyorsunuz. Estağfirullah el azimel ladzi la ilahe illahu el hayy el tevbet abdin valimel li nefsi. La اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَمْ وَلَا ظَرَّمْ وَلَا مَوْتَمْ وَلَا حَيَاتَمْ وَلَا nushura. Bu öyle bir istiğfardır ki. Yedi kere okursa, bazı rivayetlerde bir kere bile kurtarır. Bir kere bile kurtarır. Bazı rivayetlerde yedi, siz ile amel edin. Olmadı üç, hadi git darım var, bir kere bile olsa sakın ihmal etmeyin. Her gün Recep'te öğlen ikindi arasında, ma baina zuhri ve asr diyor. Burada efendim İbn Abbas Hazretleri hadis-i şerif naklediyor. Öğlen ikindi arasında bu istiğfarı okusa Allah Teala meleklere vahyeder. "Ehriku bu seyyati min divan sayfeti." Bu kulumun amel defterinde ne kadar günah varsa yakın bir daha dosyalar çıkmasın mahşere. Mizan'a o dosyalar gelmesin. Sol tarafa konmasın. Yakın Okuyacak mısınız inşallah? Pazartesi mutlaka kim istiğfar ederse mutlaka affederim buyurdu ya madem o 15. günde. Bari o günde okuyalım ya mübarek. Sayfa kaç? Onda sayfası 271. Hadis 270'tedir tercümesi falan. 72'ye de gidiyor. Sizin okuyacağınız istiğfar 271. Recep Risalesi'nde sayfa 200 71'de yine affolmanız için bunu bir kitapta yazmadım bunu yeni gördüm yazdım dergide Recep'in bir Cuma gecesinde herhangi bir Cuma gecesi iki, bir iki Cuma gecemiz var değil mi? Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gecemiz i̇ki, iki tane mi var daha? iki tane var en az Perşembeyi Cuma akşamdan sonra yani bin kere bin kere okuyor Tergide sayfa 74 dört. Estağfirullah zel celali vel ikram min cemii zünubi vel asham. Kısa. Bin kere ama bir kere değil. Ben öyle hükümet gibi sıfırları eksiltemem yani. He? Bin lira bir lira oldu arkadaş ya. Öyle yapamam ki ben sıfırları. Bakanlar kurulu kararıyla olmaz ki bu iş. Ne yapacağız? Bin kere okuyacağız. On kere bin kere olmaz. Bin kere nafirullahzelcelali ve ikram min Ce hızlı, hızlı hızlı hızlı bakarsın okursun bin kere okursa her cuma değil bir cuma okusan yeter yani haftaya mesela veya ondan sonra müsaitten hiç şüphesiz o kimsenin denizlerin köpükleri kadar günahı da olsa affedilir Denizlerin köpükleri kadar ne kadar yapmış ya olsa bile affedilir Onun için recep Şerif çıkmadan biz bu tevbe ayından nasibimizi alanlardan olalım. Tamam inşallah. Kaçın sayfada dergide? 74. sayfa. Esas bir şey daha buldum. Nasıl bir şey buldum size biliyor musunuz? Hem de kaynakları Nesai'de, Sünneni Kübra'da, Hatibi Bağdadi'de. Ne diyor biliyor musunuz? Bir hadis-i şerif buldum size. Bir zikir var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle saydı. Kaç defa tevhid kelime-i tevhid olacak? Tehid. 5 tane kelime-i tevhid say. Şimdi bak. Ebu Ureyra radıyallahu anh rivat ediyor. <gülüyor> la ilahe illallahü vehdev veallahu ekber. Bir. La ilahe illallahü vehdeh. La ilahe illallahü la şerike leh. La ilahe illallahü levul mulku ve levul hamde. La ilahe illallahü ve la havle ve la kuvvete illa billah. Beşi bulduk mu? Beşinde de la ilahe illallah var mı? Bak sana söyleyeyim. Arkada zerre kadar aklınız varsa bunu terk etmezsiniz. Zerre kadar, gram kadar. Neden? Bak ben hadis-i şerifin müjdesini gizleyemem. Müjdeyi olduğu kadarını söylerim, ilave de edemem. Men <gülüyor> qaleu Bir gün içinde kim bunu okursa ben sabah okumuştum. Şimdi de bu akşam da şimdi okuduk işte ama size ilan ederken okuduk. Ev fi iletin veya bir gece içinde okursa. Dikkat. Ev şehrin yahut bir ayın içinde okursa. Ben şimdi okudum bir aya kadar payı var. Bir kere okudum ha. bin kere değil bir kere. Sonra bu hadis-i şerif İmam-ı Nesai Süneni Kübra'da zikrediyor. Kimse buna toz konduramaz. İmam Cezeri Elül Has ckrediyor öyle hurafe Murafet diyenlerin anlığı karışlarım Her kim bu beş kelimeyi tevhidi bir gün veya gecede veya bir ayın içinde okursasümme mateimiz el geliyoriyor mevtil kede keşyar sonra okuduğu gün ölürse ya hoca bir günde unutabiliriz veya okuduğu gecenin içinde gece çıkmadan ölürse ve bu zor unutabilirsin veya okuduğu ayın içinde ölürse Peki sene dedi mi? He? Sene dedi mi? Demedi Şimdi ben seneyi buraya ilave edebilir miyim? Kezzap olurum En büyük sahtekar olurum Hadiste ne dediyse o kadar bak Gün dedi mi? Gece dedi mi? Bir de ne de buyurdu? Ay Bir ayda bir kere bile okursa, Ama siz ne yaptın biliyor musunuz? Sizine her gün gece okumaya bakın. Çünkü neden yoksa ay geçer unutursunuz. Ben şimdi samimi söylüyorum. Seyyidül İstiğfar Allahümen Tarabbi gibi hemen bunu ekledim. Niye? Yahu arkadaş bu beşini parmağıyla saydı. Bir ayda bir kere bile okuduğu ayın içinde o ay çıkmadan. Bir ay bir gün geçti garanti süresi bitti. Ayın içinde bile ölçe. bu <gülüyor> lehu Günahları affedilmiş olarak ölür. Günahsız ölür. Günahsız ölür. Nasıl bir şey bu? Kolay mı? Ya hoca bize 50 rekat, 100 rekat anamızı ağlatıyorsun, canımızı çıkar. Desene böyle kolay bir şey var. E dedim işte bakalım yapacak mısın? Yine ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yine o 50'yi yüzü kılan yapacak. Yine o 50'yi yüzü kılmayanlar bunu bile okumayacak. Ben sana söyleyeyim. Çünkü amele merak değil adam yani. Amele merak değil. Niye sormuyorsunuz hangi sayfa diye? He? Böyle bakıyorsunuz. Sanki ben okuyunca siz af oluyorsunuz. Ben yiyeyim sen doy. öyle mi? Ne akıllısınız be. Yemeğe benden evvel oturuyorsunuz. Okuyunca sen oku bize yaz. Öyle bir şey yok. Bu hadis-i şerif ilk olarak yazdım. Hiçbir kitabımda yok. Diğerlerinin kitaplarında zannetmiyorum hiç yoktur. Benim kadar bu işin meraklısı yok. Sayfa 75, hadis-i şerifin metni. Zikir 76'da. Tamam? Biraz karışık ama. Hadi beraber okuyalım. La ilahe illallah wahahehu waAllahu ekber. La ilahe illallah wahahe. La ilahe illallah la sharikaleh. Lâ ilâhe illallah, lehu'l mülkü ve lehu'l hamd. Lâ ilâhe illallah ve lâ havle ve kuvvete illâ billâh. Bu ayı garantilediniz. Hocasem her ay geldiğinde bize bir kere okut. Sizle uğraşacağım işim bitti ya. Ya yazıyoruz, buluyoruz, tercüme ediyoruz. Sayfayı söylüyoruz. Şu gün geldi, şu gece geçti diyoruz. Adam alıp okumuyor ya. Ben ne yapayım arkadaş? aleyhine çalışana, zararına yaşayana ben ne yapabilirim ya, ben bir şey yapamam ya Allah, hepinize amele karşı heves versin allah Teala Halbuki Sayfa 76'da 5 tevhid zikrinin okunuşu her gün ve gece bir kere okuyun yarım dakika değil, 10 saniye ya 10 saniye yalnız birinciyi biraz karıştırdınız gibi geliyor bana he? o başını okurken biraz vahdevde bitirdiniz, bitirmeye kalktınız onun biraz Vahd Vallahi allah Akber'e geçiyor. Ona göre doğru düzgün okuyun. Sayfa 76'da Allah'ım sizleri amele muvaffak eylesin. Amin. Tamam inşallah. Şimdi, recep Şerif'in faziletli amelleri, zekattan bir kısım Recep'te vermek, recep Şerif'te sadaka vermen cevap. recep Şerif'te umre yapmak, recep Şerif'te efendim Kur'an-ı Kerim okumak, recep Şerif'te ihlas şerif kulu Allah, bir kere okusam bin senelik mükafat var ya! Ne müjdeler ne müjdeler? Hepsi Receb-i Şerif risalesinin son bölümlerinde zikredilmiş. Hemen hemen işte az bir günümüz kaldı. Yarıyı yar yarıladık. Bu 15 günde Recep kitabı elimizden düşmesin. Zikirler ağzımızdan düşmesin. İstifhamımız eksik olmasın inşallah. 15. geceyi hiya edelim. Namazını kılalım yarın gece inşallah. Ondan sonra ertesi günde oruç tutmak nasip olsun. Fazl-ı keremiyle Allah Miraca kavuştursun fazl-ı keremiyle beraata kavuştursun. Allah Ramazan-ı Şerife kavuştursun. Her gün bir kere okumak lazım duası sünnet. Buyurun. Allahümme barik lena fi ve Şaban ve belligna Ramazan. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bu dua çok kolay ya. Zaten beş kelime, üçü Recep, Şaban, Ramazan. Onu kolay ezberlediniz herhalde biraz, değil mi? Hep dualar böyle olsa benim de dişime göre gelecek ama Hepsi öyle değil bu dua hoşunuza gitti yani Ama öbür duaları da kitaptan okuyun ne yapalım herkesin kafasında ezbere kalmaz Ama siz mutlaka kitap elinizde olsun Recep ayında Recep Risalesi Çantanda işte, güçte otobüste Metroda bilmem nerede Dönerken ederken Herkes gazete okurken Herkes çat çit, çit. Telefonlar internetlerle uğraşırken sen hemen öğlenden sonraki istiğfar 10 günlük zikir Öğlen arası ne zikir var Akşamdan evvel 70 kere hangi istiğfar Mübarek işaretlerini koy Öylece amel et 15 gün kaldı bitiyor Bidarece bayı ya nasip Allah Teala kendi ayını bizden Hoşnut ve razı eylesin Hakkımızda şefaatçi eylesin Onun haramlığını bozup da şikayetini almaktan Bizi muhafaza eylesin Mübarek bir ay ya. Günahlardan uzak durmaya çalışalım yani Recep Şehrullah'ıl Asam Allah'ın ayı Bütün ayları huzuruna alıyor çıktıkları zaman bütün aylar bizim lehimize de şahitlik ediyor, aleyhimize de şahitlik ediyor. Recep ayı mevla ediyor. Hep iyiliklerimizi söylüyor. Kötülüklerimizi söylem. Mevla buyruyor. Ey benim ayım bu benim kullarım günahsız durmazlar. Sen de hiç bir günah yapmadılar da sen şahitliğini eksik yaptın. Recep ay diyor ya Rabbi ben sağırdım. Kötülüklerini işitmedim diyor. Onun için bu mübarek ay bizim günahlarımızı görmekten haya ediyor. Duymaktan haya ediyor. Allah'ın ayı şahit, günleri, geceleri şahittir. Ama bu receb ayı bize Allah'ımıza şikayet etmiyor. Haram ay bize davacı olmuyor. Ama biz de ona göre ona saygı duyalım, ona göre ona tazim edelim, değer verelim. Çünkü neden? E senin günahını görmeyen bir aya karşı sen de nasıl olsa görmüyor diye inadına günah mı işlemek lazım? Biraz utanmak lazım Allah'ın ayından. Çünkü Receb ayının öbür aylara göre farkı fazla. Fazlul Recep alâ seyir Kur'an alâ seyir kelam Kur'an senin benim lafımdan ne kadar üstün? Receb ayı diğer aylardan Kur'an kadar üstün diyor ya. Kur'an kadar üstün. Onun için bir daha bulamayız. Ben sizi tevbeye davet ediyorum. Asi nefsimi de tevbeye davet ediyorum. Allah bize tevbe nasip etsin. Günahlardan karşı bize ikrah versin, soğukluk versin. Allah'ım burada kardeşlerimiz içimizde bulunan içki içme alışkanlığı olan verse ya Rabbi bir daha ikrah ver, işitme ya Rabbi. Zinaya müptela olan varsa bir daha en büyük bir, bir necasetten beter, en büyük pisliğe bulaşmaktan beter, en çirkin kokulardan beter. Ona kerahat ver, bir daha yaklaştırma ya Rabbi. Allah'ım zinaya müptela olanları soğut ya Rabbi. Allah'ım gıybet dedikodu edenler varsa bu dünya kelamlarından, bu haram konuşuklardan, Muhafaza eyle bizi yarabbi Soğukluk ver bize yarabbi Bu konuşmalara karşı geçlik bize ver yarab. Ağızlarımızı açtırma haramla yarabbi Allah'ım zikredeceğimiz zaman heves ver bize, rağbet ver bize yarab. Şevk ver, istiyak var bize yarab. Allah'ım burada dinleyenleri, kadın, erkeğin, uzaktan yakından gelenleri Mahrum etme yarabbelalim Bu Recep ayında mutlaka nasuh tevbesi nasip eyle Mutlaka af olmamızı nasip eyle Habibin ayı şerif ayına günahsız çıkmayı nasip eyle Ramazan-ı Şerife Ya Rabbi, ibadetle, taatla haramlardan sakınmış vaziyette kavuşmayı nasıl Beyle Allah'ım Ramazan'ın bayramına dostlarının bayramı gibi çıkmak nasıl Beyle Ya Rabbel Alem. Allah'ım bu günahlar bizi esir etti Ya Rabbi, bizi mahvetti Ya Rabbi, bizi dünyadayken zindana soktu Ya Rabbi. Sen bizi bu nefsin esaretinden halâs eyle, bu şeytanın şerrinden emin eyle. Allah'ım günahlara karşı bize soğukluk ihsan eyle. Her şey senin elinde, kalpler senin elinde, imanı, taatleri ibadetler kalplerimizde ziynetlendir, süsle, tezyin ile ya Rabbel alemin ve ya hayren nâsırîn ve ya hayren fâtiîn ya Rabbel alemin amin amin amin şimdi birkaç husus ilan edeceğiz ama Ebu Bekir Sivil hocanın yazılarının e, okunup okunmaması ehl sünnetten olduğunu evvelce söylediğim için bazı kardeşler sen ehl sünnetten dedin fakat yazılarında bazı hadisleri inkar ediyor faziletli geceleri Regaib Gecesi'nin amelle inkar ediyor dediler Şimdi geçen çarşambaki yazısında da Regaib namazı kılacağına günah işleyenler daha iyidir diyor E bu tabi beni şaşırttı Yani Regaib gecesi namazında Allah'a zikir kuran inna azer ne Allah Günah işleyenler yani O gece birisi içki içse kumar oynasa yani günah işleyenler Regaib namazı kılanlardan daha iyidir diyor E bu yazıda beni şaşırttı Aklım Salem almaz oldu. Bundan dolayı ben biraz bu işte sakınca görmeye başladım. Yani ben bu kadar alimlerden burada kitaplardan kaynaklar veriyorum. Hadis-i şerifler vaat ediyorum. Bundan dolayı yarınki gün inşallah bu hususta bir açıklama yapacağım. Ee başka yazıları da var. İncil'den alıntılar yapmış. İncil'den kaynak veriyor. E bazı tehlikeli İncil, Tevrat falan cilt sayfa veriyor. E bu İncil'de filan, İncil Allah'ın hükmü kaldırmış. Yani İncil'den şimdi bize kaynak lazım mı? E değil. E şimdi yazılarda bunları günüyle, tarihiyle vereceğim. Bu hususta bir açıklama yapacaktım. Bu gece vakit geç oldu. Siziniz çoğunuz da oruçtan çıktınız. Onun için yarın ben buna bu hususta bir açıklama yapacağım. Benim sitelere atacağım inşallah. Bir 30 dakikalık, 20 dakikalık hem buraya gayb namazı hakkında, bu faziletli namazların kaynakları hakkında hem de bu İncil'den falan böyle alıntılar yapmanın mahzuru ve sakıncası hakkında. Ondan sonra da bu işi bir karara bağlayacağım. Çünkü millet beni ağzıma bakıyor. Ben insanlara şunu dinleyebilirsiniz dediğim zaman mesuliyete ve bale girerim. Ondan sonra oradan da birisi yanlış bir şey okur yanlış anlar. İlmi yazıyor. Yavurca kelimeler çok kullandığı için millet ne dediğini anlamıyor. Mesela orada bir kelime kullanmış. Paulus Kristolojisinin ürünü olduğu açık olan unsurları bir kenara ayıkladığımızda ne anladınız? He? E tamam işte burada cemaatsiniz. Burada var bin kişi ya. Ne anladınız? Paulus Kristolojisinin kristolojisinin ürünü olduğu açık olar unsurları bir kenara ayıkladığımızda, ondan sonra basmış altına İncil'in ayetini orada da efendim bu Rab olan Mesih'tir diyor İncil Rab olan Mesih'tir'i de yazmış altında da diyor ki bu diyor Kur'an'a uygundur diyor ya şimdi Kur'an'a ne uygun? tabi Rab olan Mesih'i demiyor yani İsa Aleyhisselam yaz ayında doğmuş Kur'an'da da hurma zamanı doğmuş yaz olduğu anlaşılıyor İncil'den de diyor yaz olduğu anlaşılıyor Ya İncil'den yaz olduğu anlaşılıyor da bana ne lazım İncil'den ne anlaşıldığı ben Hristiyan miyim? İkincisi Üstte diyor ki Rab olan Mesih'tir diyor E sen adama burası şirktir Bu İncil bozulmuştur demeden Paulus kristonolojisi dersen bu adam ne anlar? Anlar mı bir şey? Anladım. E bu sefer Kur'an'a da uygundur okuyunca ne anlar? Demek ki Rab, Mesih, Rab'tır diye Kur'an'a da uygundur anlar. Sen onu demiyorsun ama! Millete o zaman demen lazım değil mi ki? Burada ben yaz meselesinden bir delil alıyorum. Yoksa bu Rab'tır, Mesih'tir dediğin zaman bu şirktir, bunu diyen gavur olur. Bu İncil değiştirilmiştir demeden böyle bir yazı kaleme aldığın zaman bunu okuyan halkımız yani burada yanlış manalar çıkartma tehlikesi alır. Efendim Dördüncü ayın yirmi beşindeki yazı. Dördüncü ayın yirmi beşindeki yazı. Bundan dolayı ben e, insanların aklı Boz Efendinin yazdığı lafları anlayacak durumda değil. terimleri kullandığı kelimeler İngilizce veya neceyse bunları bizim halkımız anlayacak durumda değil. Hadis kriterlerini yaparken efendim iki yazı üç yazıya bölerek. Mevzuyu şeye bağlamıyor bir karara. Karara bağlamadan o şöyle dedi, bu böyle dedi. Burada da insanların kafası karışıyor. Bundan dolayı birçok da mesele var. Yarın inşallah ben bu konuyu ele alırım. Sizler de benim sitelerimden dinlersiniz inşallah. Veyahut da televizyonda, radyoda verir inşallah. Ona göre bunu da size ilan etmiş olayım. şaban Şerif Risalesi Size geliyor, ben buraya Şaban-ı Şerif'te geleceğim ne zaman Şaban'ın 15'inde geleceğim inşallah. Bir Haziran Şaban'ın kaçı? 15'i. O zamana kadar ne ibadetler var, faziletli ameller var. Şaban-ı Şerif Risalesi, yeni baskısı sizlere arz ediliyor. Elinizden düşürmeyin. Recep bitti, Recep'i koy kenara. Şaban ayı girdi, ilk geceden al eline kitabı tara ve amel etmek lazımdır. Allah Teala amele muvaffak eylesin. İman İslam İlmihali Bu mübarek eseri Bursa'dan çok soranlar olmuş Getirdi arkadaşlar Sizlere de ulaştırdılar şimdi dışarıda Sizlere arz ediyor İman İslam İlmihali Bu mübarek kitap birinci cildidir İkinci cildini hazırlıyorum inşallah. Evvelce de anlattığım üzere içinde Yani 800 yüz Küsur sayfadır Ve lakin 650 sayfa ilimlerle doludur, ondan sonrası firistlerle doludur, burada abdestten, suyundan, katırın içtiği sudan abdest alınır mısından, eşeğin artığından abdest alınır mısından, tut, taharetinden, istincasından, istibrasından, kurunmasından, akıntısından, guslünden, cünüplüğünden, hanımından, hayızdan, bitiminden, ilişkisinden, her türlü mesele abdest hakkında, gusül hakkında keemmüm hakkında seferi mesafe hakkında, yolcular hakkında mesela seferi mesafe şimdi İstanbul'un Çekmece'den Silivri'ye kadar eklenmiş adam İstanbul'un içinden Gebze'ye kadar 100 km İstanbul nerede seferilik başlayacak? Bursa'ya geliyor Anadın? İstanbul'un köprüsü, Boğaz Köprüsü ayırır onu Oraya kadar ekli gelen köprüden başlayabilir mi kilometre tutmaya, gideceği yola? İkinci köprü ile birinci köprünün farkı, çıkışında sağında solunda boşluk olup olmaması hasebiyle Vesaire vesaire, bundan evvelki kitaplarımızda yazmadığımız Yeni olarak bu hükümlere karar verilen hocalar tarafından tespit ettiğimiz birçok mesele Ama ne kadar önemli meseleler, kolonya Sürülür mü? Efendim, elbiseye bulaşsa namaz olur mu, abdesi bozar mı değil, abdesi zaten bozmaz, abdesi çıkan bozar, üzerine sürdüğün bir şey abdesi bozmaz, ama elbisede namaza mani mi, anladınız mı? Birçok mesele, bir bakarsanız alfabetik birisine, yani benim şimdi aklıma gelmeyecek yüzlerce, binlerce mesele burada yer bulmuştur. İnşallah Rahman istifade edersiniz, çoluk çocuğunuza öğretirsiniz, Kıyamet günü azabı en şiddetli olan men echele'e hanımını, çocuğunu cahil bırakanlardır. Bak, buluğa ermeden evvel abdest ve gusül gibi birçok meseleyi çoluk çocuğun bilmesi lazımdır. Oğullarımız ergenliğe ulaşıyor, kızlarımız buluğa eriyor, hala gusül hükümlerini bilmiyor. Bir iki sene geçiyor, nereden gusül icap ettiğini bilmiyor. Temizliğinin gününü bilmiyor kız. Çünkü neden? Ana babası öğretmemiş. Uçul Alman vacip dememiş. Bunlar çok önemli fıkıh meseleleridir. On sonra namazlar, on sonra beş vakit namazlar, farzlar, sünnetler, vacipler, namazlar, cenaze namazları, bayram namazları, e, efendim her birinin meseleleri var. Burada, yani kaç madde var dedimse, en son madde 1675. 1675 madde. Öyle madde var ki 15 sayfa. Bir madde, 1675 madde, madde, madde size Allah Teala amele muvaffak eylesin, ikinci cildini tamamlamayı nasip eylesin. Bir an evvel size ulaştırmaya muvaffak eylesin, arkasında zaten okursanız kapağın arkasında, bu ilmihal faziletli ameller kitabı değildir. Bu ilmihal farzların kitabıdır, vaciplerin kitabıdır, içinde bazı sünnet müstahaplar olsa da. Anlatabildim mi? Ben size Recep Risalesi'nden bahsetmiyorum. Şaban Risalesi'nden bahsetmiyorum. Talebul ilmi ferizzatun ala kulli Müslümin ve Müslüme. Müslüman olan her erkek ve kadının ilim tahsil etmesi farzdır. Hangi ilim? Ilmi hal. Ne demek o? Abdest, kusül, taharet, namaz. Anladın? Buraya kadar sırf namaz. Oruç var mı bu kitapta? Yok. İkinci cildinde oruç hac, zekat olacak inşallah İslam'ın beş temeli. Ama bu kitabın farkı nedir? Bunda 130-140 sayfa belki ne kadar iman meseleleri var. Ne demek iman? Eli sünnete göre itikat. İtikat risalesinden daha detaylı bu. Sanki itikat risalesinden bir misli fazla hacmi var. İtikat risalesi var o küçük dürücü sayfa. O metin gibidir. İtikat risalesinin iki misli fazla Baş tarafında sayfa kaça kadar? Bakalım onu da söyleyelim. He? 116'larda daha gidiyor. ikinci bölüme geçmeden evvel. Birinci bölüm iman meseleleri. 121 sayfa. Ne demek iman meseleleri? Ehli sünnet olmanız için. Ehli sünnet bir müslüman olmanız için. Nelere inanmanız lazım? Ve yetmez. Nasıl inanmanız lazım? Bak şimdi. Burada ne var? Dinin esasları olan itikadla ilgili konular. Allah-u Teala'ya sıfatlarına iman. Selbi sıfatlar, sübuti sıfatlar. Sekiz sübuti sıfatın izahı. allah Teala'nın görülmesi. Allah arşa istiva etti mi? Etti. Peki arşa istivayı nasıl anlamamız lazım? Vehhabiler gibi anlarsak yoldan çıkarız. Allah göktedir diyorlar haşa. Allah'ın arşa istivası. Müteşabi ayetler ve hadislere nasıl inanacağız? Allahu Teala'nın isimleri, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, peygamberlerin sıfatları, ahirete iman, kadere iman. Kadere nasıl inanacağız? Kader nedir? Allah ezelde bizim her şeyimizi yazmış mıdır? Yazmıştır. Peki yazdıysa bizim yap bir daha biz onu bozabilir miyiz? Bozamayız. Bozamazsak niye mesul oluyoruz? İşte onun izahı. Orada detaylı bir şekilde kadere iman 74'ten 77'ye kadar Haşr'a iman, neşre iman, kabir sorgusuna iman, kabir azabına iman Sura üfürülmesine iman, mizana iman, Havz-ı Kevser'e iman Sırat köprüsüne iman, cennet cehenneme iman, şefaate iman Büyük günahlar dinden çıkartmadığına iman Miracın hak olduğuna, mirac gecesi geliyor İlahiyatçılar miracı inkar ediyor Göklere çıkmadı diyor, rüyaydı diyor Miraç Hakter 91. sayfa. Ölüm ve sevap günah ilişkisi, sahabe ve ehli beyte hürmet ve saygı, dört büyük halife, aşere-i mübeşşere, halifelik bahsi, evliyanın keramet iman atmaz eksilmez vesaire sayfa 120'ye kadar kaç tane başlık altında ehli sünnet mezebinden olmak isteyen bir müslümanın Mutlaka inanması gereken meseleler. Ey Müslüman kardeşim! Abdest namaz zoruna gitse bile, belki namazın farzı, şartı, şurtu seni çok alakadar etmiyor olsa bile, hiç olmazsa, hiçbir abdest değil, parmağını bile kaldırman gerektirmeden, iman sadece kalpte inanmak demektir. Bir insan namaz kılmasa da Müslümandır, kafir olmaz. Yeter ki namazın farz olduğuna iman etsin. O zaman bense diyorum ki, şu İman İslam İlmali kitabından ilk bölümü okuyarak ve hepsine inandım ya Rabbi şahit ol Allah'ım diyerek bir ehli sünnet olmanın gereğini yapalım da ondan sonra Allah amelleri nasip eder inşallah. Amellere muvaffak eder. Rabbim zorları kolay eder inşallah. Ama inanmak kadar kolay bir şey var mı? Oturduğun yerden inanabilirsin. Parmağını oynatmana gerek yok. E sen inanmak için bilmen lazım. Neye inanacaksın? Şefaat haktır. E ne demek? Kimi şefaati? Kime geçerli? E Miraç haktır. Ne haktır? Rüya ile midir? Bedenle midir? Mescid-i Aksa'ya kadar mıdır? 7 kat semaya mıdır? Oradan Sidretü'l-Münteha'dır. E Miraca inandın. Miraç nedir? Onun için mutlaka 120 sayfalık iman bölümünü okumanız ve inanmanız ve bilmeniz, bilmeniz, soru cevap yapılırsa tak tak şak cevap verebilmeniz farzı ayındır. Yani ne demek? Hepinize tek tek farzdır. Bundan dolayı ben size iman İslam ilmi hali almakta ne fazilet var, bulundurmakta, okumakta ne fazilet var demiyorum. Çünkü ilim tahsili her Müslüman üzerine farzdır. Hadis-i şerifinde geçen ilimden maksat doktorluk, mühendislik değildir. Hangi ilimdir? İlmi haldir. Müslüman olmak için gereken ve amel etmek için farz olanları bilmektir. Allah Teala hafızamızı kuvvetli eylesin. Okuduklarımızı kafamızda tutmayı bize nasip eylesin. Allah'ım kötülükleri bize unuttursun. Kötü gördüklerimizi, kötü duyduklarımızı unuttursun. Allah Teala bu iman İslam'la, bu ilmi haldeki bilgileri Allah'ım beynimize nakş eylesin. Allah'ım zihin açıklığı cümlemize nasip eylesin. Okuyup anlamayı, anlayıp anlatmayı, insanlara duyurmayı bize ilham eylesin. Amin. Amin. Amin. Şimdi ilana lüzum yok ki birazdan pazartesi bayanlara yer yoktur. Hanım kardeşlerimiz efendim evlerinden dinleyecekler bize de dua edeceklerdir. Şimdi efendi kardeşlerim dernekte de sizden buranın derneği yani Bursa'nın derneği için söylüyorum yardım istiyor. Onun için de inşallah yardımları ihmal etmeyin, onu ben size beyan edeceğim. Kısaca dualar edelim inşallah, yatsı namazını Eda edelim. Hangisi? Şu anda, yok o zaten bir tane okumaksızın meselesi, üzerlerine şey yapıştırdılar. Etiket yapıştırdılar. D söyledim mi o neydi? <gülüyor> He? Evet evet düzeltmişler bak, üzerinde stiker mi diyorsunuz, ne diyorsunuz? Evet. Onda bir şey yok, o zaten bildiğiniz bir şey. İkindiniz sünnetinde ayağa kalkınca Sübhaneke okunuyor yani, o bildiğiniz bir şey de böyle basım hatası veyahut da gözden kaçma meselesi olmuş O da nazarlık olsun He? İnşallah. E bana nazar değdiriyorsunuz fena, sonra gidiyorum evde devriliyorum, mübarek adam Bu arada. Nazarlık olsun o da inşallah Gece gündüz okuyoruz, çalışıyoruz, uyumuyoruz, işte uykusuz çok iş yapıyoruz biraz Aşırı uykusuz kalma durumu da oluyor Böyle geçiyor kaçıyor, o yazan da yanlış yazmış bilgisayarda Kendim yazmıyorum tabi. Bilgisayarları ben yazamam. Benim işim elle yazdırıyorum. E yazan da yanlış yazarsa, ben de onu okurken doğru okumuşum yani. <gülüyor> Halbuki orada yanlış çıkmış ama onu zaten size uyardık. 343. sayfede Sübhaneke duasını okuyarak 750. maddede ben en ufak bir şey olsa tahsiyini size duyururum. Ya yani duyurmak lazım. Çünkü mesuliyet vardır. Ben sizin yanlış yapmanıza sebep olmak istemem. Sizi Allah için seviyorum. Amin. Subhane Rabbin Ali'l-Aleyhi ve Alhamdülillahi Rabbin Ali'l-Aleyhi ve Salamu'na Seyyidil Mursalik Muhammedin ve Alâ Ali'ye ve Sahibin Ecma'in. Allahümme nânselüke al-cennâh ve naûzübike minen nâr, Allahümme nânselüke rıdâke ve al-cennete ve min misakhatüke ve al-nâr, Allahümme nânselüke al-cennete ve man qarrab eyleyâ min kavlim ve amel, naûzübike minen nâr ve man qarrab eyleyâ min kavlim ve amel, Allahümme nânselüke minkhayr mâ seyleke min nebiy ونعوذ بك مشرم استعادك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول <سؤال> ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انا سألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا من وما لم نعلم اللهم اما قضيت لنا من قضاء Allahumme Rabbena atina ve hayyi lena min amrina rasyada Allahumme nurana ve ghfir lana ka kadir Ya Rabbi ya Cemzim eyle eyle Allah'ım Ramazan-ı Şerife saati afiyetle balik Allah'ım ömremizi kolayayla eyle, kabul eyle Allah'ım bütün cemaatimiz Müslümanlar ehl sünnet hakkında hayırlı dualar yapmak nasip eyle. kabul eyle Kabul olunmuş eseri görerek dönmek nasip Allah'ım bir Haziran'da Berat gecesinde bu cemaatimizle burada buluşmak nasip eyle Allah'ım Miraç gecesinde cemaatimizle buluşmak nasip eyle Engelleri bertaraf eyle, yardımcıları ziyade eyle Kurban olduğum sana Allah'ım eli sünneti yardım edenlere yardım eyle eli bidayete yardım edenleri zeli ileyle ya rabbi akileyle. Allah'ım sen fazlı keremle dünya neresinde zulme uğramış mazlum müslümanlar var. Halas ile Filistin'e yardım eyle, Suriye'ye yardım eyle, Afganistan'a yardım eyle. Allah'ım sen ya rabbi Yemen'e yardım eyle, Irak'a yardım eyle Allah'ım. İran'daki Ehl-i Sünnet Müslümanlara yardım eyle Allah'ım. Şiyan elinden halas ile ya rabbi Ehl-i Sünnet düşmanlarını zeli ileyle perişan eyle ya Rabbi alemi. Bizden evvel ölenlere gari gari gari rahmet eyle, kabirlerini nur eyle! Hacı Yusuf, Davut Suat, Halid, Mehmet, Osman, İbrahim, İsmail, Hüseyin, Ömer, Recep, Ensar, Efendi kardeşler, Bursa valisi derdi Efendim Hazretleri, Mehmet öğretmen, damat Akif Bey de vefat etmiş. Bu kardeşlerimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlü. <gülüyor> la ilahe illallah Muhammedun resûlullah Fi kulli lemhiddi ve nefesin adede mâ vese'hû Allah Allah, Allah, Allah. Bu zikirlerimizden hasıl olan sevabı hediye eyledik, ruhlerine vasıl eyle. Sultan Fatıma, Hanife, Hatice, sadece Nazife, Şerife, Melek, Fehime, Emine Hanım kardeşler, buraya isimleri yazılmış, tanımam etmem. Onlar beni tanır mı tanmaz mı da bilmem. Ama Mevla'nın huzurundalar, Ya Rabbi senin huzurunda, günahlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, azabı olanlar varsa bu hediyeler hürmetine defuref eyle, hediyelerimizi vasıl eyle, bize de arkadan böylece okunmak nasip eyle, Ya Rabbi alemin. وَيَا غَيْرَ النَّاسِرِي Ercan Efendi oğlu hasta, acil şifalar ihsan eyle. Allah'ım ne dertliler varsa devalar ikram eyle. Sekiz yaşında lösemi hastasına, her şeye kadirsin, acil şifalar ihsan eyle. Bize dua asmanlayanlar senin şifana havale eyle. Halam komadadır Ya Rabbi, zor haldedir, yetiş ona Ya Rabbi Fazbu Kerem'le. selameti nasip eyle, hüsnü katime nasip eyle, Acil çektirme acısını. Çektiği acıları günahlarına kefaret eyle onu, tertemiz eyle Ya Rabbel Alemin. Babamda ameliyat olacak hastadır. Yürüyemez hale geldi. Acil şifalar ehline. Ne dertliler varsa devalar ikram eyle. Cemaatimizden kimi niyet edenler varsa acil şifalar ehline. Devalar yarat halkıyla ya Rabbi'l Alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Bin bir İhlas-ı Şerif okumuş. Haram ay Receb ay Şehrullah senin ayın. İhlas-ı Şerif senin suren. Bin bir İhlas okumuşlar bu ümmetin kurtuluşu için hediye etmişler. Ya Rab okunan bin bir İhlas-ı Şerif sahiplerinden kabul eyle. Allah'ım bu ümmetin imdadına yetiş, ehl Sünnet'i en yakın zamanda bidat ehlinin elinden Yahudi i Nesara'nın elinden halasayla Ya Rabbi ehl Sünnet devleti nasip eyle, ehl Sünnet izzeti nasip eyle, ehl Sünnet şerefi nasip eyle Bütün İslam alemini Kur'an ve Sünnet merkezinde ceme eyle Ya Rabbel Alemin Vatanımızı iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle Ya Rabbi vatanı bölmek isteyen, parçalamak isteyen Ermeni döllerine fırsat verme Ya Rabbi Ermeni döllerini helak eyle Ya Rabbi ya Rabbi Türk'üz diye çıkıyorlar, efendim Kürd'üz diye çıkıyorlar. Halbuki arkalarında ne Türktürler, ne Kürttürler, ne Hanefi'dirler, ne Şafii'dirler, ne Müslümandırlar. Ya Rabbi Ermeni oldukları tescilli, sabit, kripto, gizli Ermeni diller. Kendi adına Ahmet Mehmet takmış geziyorlar. Bunları teşhir eyle Ya Rabbi. Bunları meydana çıkar Ya Rabbi. Milleti bunlara kandırma Ya Rabbi. Bunlara destekletme, reyverdirme Ya Rabbi. Bunların şerrinden bu ümmeti muhafaza eyle, ya Rabbi! Sakallı adamlar, sarıklı adamlar, yahu utanmadan, sıkılmadan, müftü adamlar, hoca adamlar, PKK'cılarla beraber, Ermeni dölleriyle beraber, efendim, sünnetsiz adamlar, yav yakalanıyorlar, cesetleriyle, leşlerine bakıyorlar, sünnetsiz çıkan adamlar var. Bunlar, Marxist, Leninist, Komünist, din düşmanları adamlar var. Bu adamlarla, sarıklı cübbeli hocalar, yan yana nasıl otururlar? Bu hocaları uyandır, ya Rabbi! Bunlara ikafeyle ya Rabbi. Bunları kafatasçılıktan kurtar ya Rabbi. Bunları ırkçılıktan kurtar ya Rabbi. Türktür, Kürt'tür, Abaza, Çerkez'dir bakmadan Müslüman olmalarına bakmayın nasibeyle ya Rabbi. Bize İslam'ı, takvayı öne geçir bizde ya Rabbi. İslam ve takva dışında bize bir değer takdir ettirme ya Rabbi. Allah'ım ne zaman uyanacaklar, bu kadar molla olmuşlar, medrese bitirmişler hala PKK'cılarla yan yana oturuyorlar, ıslah ile ya Rabbi hidayet eyle ya Rabbi Ya Rabbi sen bunlara bu işin arkasındaki Ermeni Yahudi tuzağını, Büyük Yahudi İsrail projesini anlat ya Rabbi sen bizi uyandır, ikaz et ya Rabbi vatanımızı, İslam vatanlarını bölünmekten muhafaza eyle iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle evlerimize, ocaklarımıza, İslam ibadet, huzur nihsan eyle Karı-kocalar aramıza ibadet huzuru ihsan ile, Çoluk çocuklarımızı Kur'an ile yetiştirmek, terbiye etmek nasip eyle. Evlerimizi, ocaklarımızı Kur'an, sünnet ocağına tebdil ile Eğlence, haram ve günah filmlerin seyredildiği evlerden olmaktan muhafaza ile. Ya Rabbel alem ve ya gayren nâsirin ve ya hayren fâtihi. Ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidina ve mevlânâ Muhammed ve alâ âli sâhbî e teslimen kesîrâ. Dualarımızın kabulü için Küllü Muratlamız husulü için buyurun. Al-salatu al-salam. Aleyküm ya Rasulullah. Al-salatu al ya Habib Allah. Al-salatu ya Seyyid al-evvelin ve al-akhirin. Şüphan Rabbi kabil güzte ama Rabbil